Bir daha seneye yağ nasip. Bu sene bile yarına öbür güne yağ nasip. Bu geceye kavuştuk elhamdülillah. E, cemaatle de yatsın namazını kıldık elhamdülillah. Allah'ım sabah namazına da cemaatle kılmayı nasip eylesin. <gülüyor> Bütün geceyi ihya'ya yatsın fazl-ı keremiyle. <gülüyor> Bu on gecenin fazileti hakkında çok. Ayet-i kerimeler okuyacağım, hadis-i şerifler okuyacağım. Dualar öğreteceğim, namazlar öğreteceğim, oruçlar öğreteceğim, zikirleri öğreteceğim. İnşallah. söyleyeceğimse İnşallah. inşallah. Allah'ım sizlere de bize de amel etmek nasip eylesin. Amin. Çok kazanç var şu anda. Çok kar var. Mevsim şimdi geldi. Bu gece akşam ezanında bir kazanç mevsimi doğdu. 700 kat katlanma başladı şimdi. 700 kat. Bir sübhanallah diyorsun 700 kat. Bir namaz 700 kat. Hadis-i şerif. Onun için bu 10 geceler gibi bir geceler daha bulunmaz. Efdalu eyyâmi dünya eyyâmul aşri. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dünya günlerinin en faziletlisi on günler, on geceler. Yani zilhiccenin on günler. Dünya günlerinde daha böyle günler yok. Bize nasip oldu, bu ümmete nasip oldu. Elhamdülillahi Teala. Bu mübarek geceler girdiğinde, tabi Kur'an-ı Kerim'de de, Hac suresinde de geçiyor. يَذْكُرُسْبَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ هَلَى مَا min بَيْمَتِ الْاَنْعَامٍ Belli günlerde, bilinen günlerde Allah'a çok zikretsinler. Onlara kurbanlıklar verdi. E, hayvanlar, davarlar, inek, e, koyun, keçi, e, inek, deve cinsinden kurban edilecek hayvanlar. Onları yatırdıkları vakit, e, Ondan sonra develeri biraz ayakta kesiyorlar. Öbürlerini yatırıyoruz da develeri ayakta kesiliyor onlara Allah'ın ismini okusunlar, tekbir getirsinler. Bu bilinen günlerde Kur'an-ı Kerim'de eyyam malumat var, bir de eyyam madudat var. Eyyam malumat bilinen günler Haç suresinde geçer. Eyyam madudat sayılı günler Bakara suresinde geçer. Bilinen günlerde zikretsinler. Zikir devamlı lazım. Ama bilinen günler diye gün koymuş. O bilinen günleri Habibi bildirdi bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi günler? İşte bu gece girdi işte gecesi günü, yarın biri. Zilitçenin biri yarın. Bu gece girdi şimdi. İslam'da gece öncedir, gün sonradır. Sayılı günler de teşrik günleri. O kurban bayramı, arefe gününden tekbir başlıyoruz ya namazdan sonra. Sabah namazından bayram birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Değil mi? Dördüncü günün ikindide bitiyor. Yani işte o gün bitiyor zaten. Akşam e, gün bitmiş oluyor. Onlar sayılı günler. Bunlar bilinen günler. Bu mübarek günler girdiği vakitte İmam-ı Nafi Hazretleri anlatıyor. İbni Ömer Hazretleri on günlerin tamamında oturduğu yerde yattığı yerde her yerde tekbir getirildi. Devamlı tekbir. Çünkü bu günler tekbir günleridir. Hadis-i şerifte buyruluyor. Feekfirû tehlil La ilâ illallah çok çok yapın ve, ve tesbih Sübhanallah çok zikredin ve tehmid elhamdülillah çok zikredin ve tekbir Allah-u Ekber çok zikredin bugünlerde çoğaltın Ata bir Ebi Rabah radıyallahu anh bu on günlerde yollarda pazarlarda sürekli tekbir getirildi dilimizden tekbir düşmeyecek inşallah zaten biliyorsun kurban bayramını ondan sonra da arefe günü de sabah namazının hemen peşine teşrik tekbirleri vacip onlara başlayacağız inşallah sonra da kurban bayramı Kurban keserken de tekbir emri getireceğiz inşallahürahman. Caferibnü Süleyman Hazretleri, Tabiininullarından Sabit el-Bunani Hazretleri bu 10 günlerde zikir meclislerinde, ilim meclislerinde, sohbet aralarında sözünü keserdi sohbetin arasında. Bu gece biz de öyle yapacağız inşallah. Arada bir sözü keseceğiz, arada bir sohbeti keseceğiz. Ne yapacağız? Tekbir getireceğiz. Bu günler zikir günleridir. Geçmiş büyükler Tabii bunlar zaten tabiinden yani. Onun da geçmiş dediği sahabe yani. Tabi bir evveli sahabeye gidiyor. E, büyüklerimiz e, böyle tekbir getirdiklerine şahit oldum. Buyururlardı. Malik İbni Dinar Hazretlerinin böyle yaptığını gördüm diye naklederdi. Malik İbni Dinar. Çok büyük. E, i̇nsan içinden tekbir sessiz getirse bu da eftal olur. Lakin şeriatın şairini nişanlarına açığa çıkartmak ve kafil insanlara zikri hatırlatmak niyetiyle yüksek sesle tekbir getirirse bunda ma mahzur yoktur. Rivayet bari olmuştur diyor ki bu Hanefi'dir. Fakıh Ebu'l-Leyşi Semerkanti Hanefi'dir. O da böyle buyurmuşturlar. E, hatta gördüm ki Ebu Hureyre Hazretleri olacak İbni Ömer Hazretleri onlar hususi giderlerdi çarşının ortasına sokak, pazar, pazar yani Medine'de bu on günler girdiğinde, on geceler, on gece pazarlar açık olmaz, şimdiki gibi değil o zaman ışık yok. On günlerde pazarın ortasına giderlerdi, sesli tekbir getirirlerdi, zikrederlerdi, ondan sonra geri dönerlerdi. Sırf insanlara ne yapmak için? Zikri hatırlatmak, tekbirleri hatırlatmak. Tabi bir insan kendi başına zikretse faziletlidir fakat insanların gafil olduğu yerde zikrederse daha faziletli olur mesela otobüs minibüs metro çarşı, pazar, sokak gittin Ulu Cami'nin etrafı çarşı dolu veya Bursa'nın kalabalık yerleri neresi çarşılar oralar gittin oraya herkes gafil yani Allah diyen yok zikreden yok kim çarşıya girerse Hadis-i şerif bu. Ahmet ibn Hanbel râvisidir. Fekâle La ilahe illallah, illâ allâhu ehdehu la şerîkelâ leul mülkü ve leul hamdü yuhiyyü ve ümitü ve hayyü lâ mutbiyedil hayru alâ etmişin kadîr hep çoğunuz biliyorsunuz. Bu şekilde tevhid zikrini okursa e, ne olur? A'tâullâhu lû elfe elfe hasene allah Teala ona bir milyon hasene yazar. Bir milyon! Bir Bir milyon ne demek ya? Allah'ın izniyle cennetlik olursun ya. Bir milyona sırf bununla beraber. Niçin? Burada dese o, onu bir milyon hasene demiyor. Kendi başına dese? Gece tehekütte de, dese? Değil. Allah, Allah Camide dese cemaatle? Değil. <gülüyor> Kabe'de dese? Değil. Çarşıda derse? Diyor. Niçin çarşıda? Anladın? Herkes zikretmiyor ya onun için e, fil gafilin e, kel mücahidi beynel fâirîn gafiller arasında Allah'ı zikreden halkten kaçanlar arasında kaçmayıp sebat eden gibidir hadis-i şerif onun zikre devam edilecek bugünlerde artırılacak çarşı pazarda ama şimdi gidip de milletin ortasında siz Ebû Hureyre değilsiniz İbni Ömer değilsiniz ee, Ebu Hureyre'nin, İbni Ömer'in zamanında o en azından sahabe olmasa bile onları görenler tabi'in oluyorlardı. En hayırlı tabakadan. On üçün onlar zikrin tadını zikrin feyzini, bereketini tesirini anlar. Şimdi bizim millet anlamaz. On üçün siz gidip çarşı pazarın ortasında sesli bağırmayın. Size laf ederler. Haşa Allah'ın aleyhine konuşurlar. Öyle insanlar var Allah'ın aleyhine konuşur. Allah'ın zikrini inkar eder. Millete günah sokarsınız. Onun için şimdi bağırılacak zaman değil. Böyle meclislerde sesli bağırırız. Çarşılarda, pazarlarda da sessiz. Kendi kulağımız duyacak kadar. Veya nazımız geçen adamın dükkana gidersek tekbir getirelim arkadaş. On günlere girdik dersiniz. Tekbir getirirsiniz. Müslüman olan, insaflı olan Allah adamı kabul eder. Ve te teşekkür eder. Allah razı olsun sevabıma ortak olasın ya. Bana da hatırlattın bu on günler girmiş bir haberim yok. Derler. İnşallah. 13'ün büyüklerin sünneti ve üzere e, yalnız bildiğimiz tekbir, teşrik tekbirleri ve kurban keserken tekbirler Hanefi mezhebinde diğer mezheplerde biraz farkı var. Bazı mezheplerde üç kere Allah-u Ekber diyor. E, Mekke-Medine'de öyle. Bayram namazında sabahları tekbir getirirler. Üçlü getirirler. Tabi onlar Hanbeli mezhebi üzerinedir. Şafii'de de üçlüğü vardır. E, Hanefi mezhebi İbni Mesud'den gelen rivayetle amel eder. İkili tekbir vardır. Ama sonunda yine Vallahi ekber ve lillah elhamd olduğu için, başta üç olmasa da o sondakiyle beraber yine Hanefi'nin tekbiri de ne oluyor en az? En az yine üç tekbir olmuş oluyor. Onun için e, tekbirlerle inşallah e, efendim başlayalım. Allah'ımızı tekbir edelim. Büyüklüğünü beyan edelim. Büyüklüğünü zikredelim. Bir de devamı vardır. Onu her seferinde okuyamayız. Ee, birinci seferinde okuyalım inşallah. Siz benim peşimden onu, baştakini biliyorsunuz. Sonundaki devamını benle beraber takip edin. Benim peşime söylersiniz inşallah. Sünnet yerini bulmuş olsun yani. Çünkü onu da ezbere bilmiyorsun. 97. sayfede derginin, Lale Gül dergisi, yeni çıkan derginin 97. sayfesinde tekbirin uzun çeşidi var. Onu da sünnetten Amel ederseniz çok fazilet kazanırsınız. Buyurun. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah, allah Ekber. allah Ekber ve Lillahi'l-hamd. allah Ekber-u Kebira. والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ben söyleyeyim de peşime söylersiniz. La ilahe illallah vahdeh. Sadaqa vahdeh. Ve nasara abde, Ve hezemel ehzâbe vahdeh. La ilahe illallah Allah-u Ekber allah Ve sallallahu teala ve sellem ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kathiren kathira Amin Şimdi bu tekbirler arada getiririz dersin arasında bu mübarek gece bir ilim meclisinde bulunuyorsunuz İbrahim aleyhisselamın doğduğu gece Zilhüccen'in ilk gecesi yarınki gün İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mübarek gün yarınki gün oruca niyet etse 80 sene oruç tutmuşa denktir. Yarınki gün. Birinci gün olduğu için. Ya hoca efendim yarın da tam pazar hanımla bir kahvaltı edeceğiz. Sen de bir şey çıkarttın ya. Ya tamam bir şey demedik tutma. Farz değil vacip değil. Ne kızıyorsun yani. Ondan sonra efendim hanım canım şimdi Öyle muhabbet gidiyorsunuz bakalım nereye kadar gideceksiniz. Ahirette de birbirinden sevap dileneceksiniz. Beninki eksik, seninki fazla. Sen bana ver, sen bana ver. Ondan sonra birbirinizden kaçacaksınız. Niye? Sevabımı almasın diye. Onun için bol bol amel edelim, kazanalım. Karına da lazım olur, kocana da lazım olur. Sevabın bol olsun. Yarın ahirette de bir muhtaca yardım edersin ama işte çok sevabın olmazsa da ondan bundan hak arama dilenmeye kalkarsan o zaman da sorun. Yani tutabilirseniz, esas tutmanızı illa istediğimiz, tabi Perşembe, Cuma, Cumartesi harama yorucu, 900 sene ibadet. Hep hadis var burada, kaynakları hepsini yazdık. Harama yorucu, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Yani önümüzdeki hafta var, Perşembe, Cuma, Cumartesi. E, tutsa 900 sene, e, bir de 10 günlerde tutarsa, uuuu. Ondan sonra terbiye gününün orucu var, önemli. Ter terbiye gün hangisi? Şimdi Pazar. Ön yani haftaya pazar. Yarın değil. Haftaya pazar terbiye. Araf'e gün hangisi? Pazartesi. Onların orucu var. Hiçbir şey tutamasan bile mutlaka araf'e gününü tutmak lazım. E, onlar hakkındaki fasiliteleri de. Kısa kısa zikredeceğim inşallah. Fakat bu mübarek gecede bir ilim meclisine geldiniz. Ayet ve hadis-i şerifler ve tekbirler ve zikirler okunan bir yere geldiniz. وَنْ حَضَّرَ مَجْلِسَمْ مِنْ مَجَالِسِ ذِكْرِ Bu on gecelerde, on günlerde her gün bir ilim meclisinde bulunursa, ki bulundunuz şimdi, inşallah kaybetmeyesiniz. Allah muhafaza etmeyi nasip etsin. فَكَنَّ مَا حَضَّرَ Mecalise Enbiya illa ve Resulî allah Teala Adem Aleyhisselam'dan gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Nebilerin ve Resullerin ki Nebiler 224 bin Resuller bunun içerisinden 313 tanedir onların hepsinin sohbet meclisinde bulunmuş kadar sevap alır bu gece buna eriştiniz şimdi ya maç izleseydiniz bunu kazanabilir mıydınız? Dizi izleseydiniz bunu kazanabilir miydiniz? Oraya buraya gitseydiniz, çay içme, efendim, e, meyve yeme, bunu kazanabilir miydiniz? Bu saatte buraya geldiniz, bunu kazandınız elhamdülillah. Onun için sabır edeceksiniz şimdi. Ders var, okuyacağız inşallah, sabredelim, sebat edelim, kazanacağız. Bu da büyük bir müjdedir. Ondan sonra bu mübarek gecelerlerin fazileti hakkında, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yadil kullu leyletimi nabi kıyami leyletil kadri. Her gecesinin kıyamı, kıyam demek ibadetle ihya demektir. Yani başka geceler kalkmıyorsanız da bu mübarek gecelerde teheccüde kalkın. Teheccüd imsaktan yarım saat evvel kalksanız, 20 dakika bile evvel kalksanız iki rekat, dört rekat yetiştirirsiniz. Evet. Gece teheccüde kılsan iki rekat gündüz bin rekattan hayırlıdır. Şimdi belki hafta içinde gündüz işe gittiğiniz için sabah namazına da kalktığınız için gece teheccüde belki zorlanırsınız. Yarın nasıl olsa iş yok. Onun için işte çalışanlarınız, memurlarınız bu gece bari kalkın. Hem ilk gecedir onu kazanmış olursunuz hem de teheccüd kılmış olursunuz. Kadir gecesinin kıyamına denktir. Ama velakin bir adam yatsıyı cemaatle kılsa, yarı sabah namazına da gitse bir camide cemaatle kılsa, hadis Müslim'de sahihte geçer, bütün gece ayaktan teheccüd kılmış gibidir, denktir. Sırf yatsının cemaatiyle, sabah cemaati. Bu da bu gecede olursa ne yapmış olursunuz? Kadir gecesinde, bir adam Kadir gecesinden diyorum daha eftal. Neden eftal diyorlar? Çünkü diyorum Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin, Değildir. Ramazanda 27. gece en ümitli gecedir. Son on gecelerin teklerinde arayın. Ama 27. en ümitli gecedir. Fakat bir adam yemin edemiyor ki bu gece kadir gecesidir. vallahi diyemez. Çünkü hadislerde rivayetler çoktur. Aramak lazım. Ama bu on geceler hakkındaki hadis ne diyor? On geceler belli. Zulhccenin biri yarın. Bu gecede birinci gece girdi. Bayram gecesi, onuncu gece olacak. 9'u 10'a bağlayan gece yani. 10. gün kurban bayramıdır. Her zaman böyledir. Gök hesabı, ay hesabı değişmez. Peki şimdi bu gece hakkında ne buyuruluyor bu 10 gece hakkında? Kadir gecesine denktir. E şimdi o zaman bu gece hakkında yemin edebilir miyiz ki Kadir gecesine denktir? Vallahi billahi Kadir gecesine denktir. Hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bir şeye? Ben tereddüd edeyim. O zaman bilin ki bu gece Kadir gecesi. Size ne verdiler? Dokuz daha verdiler bundan sonra. On tane Kadir gecesine denk. Bir Kadir gecesi nedir? Şimdi Kadir gecesine denk. E Kadir gecesi neye denk? Deyletül kadir hayru minel bir şerr. Kadir gecesi bin aydan hayırlı. Bin aya denk değil. Bu gece Kadir gecesi denk, Kadir gecesi de bin aydan hayırlı. Bin aya kadar? 83 sene, 4 ay. Çap 10, gece, 10 geceyle çarp. He? 830 işte küsur. Sene yaşasan, ömrün olsa, sağlığın olsa, sıhhatin olsa, sırf ibadet yapsan ne kadar fazileti var ahirette? Bu 10 gecede o kadar alırsın. 834 sene. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik müddetine yaklaşıyor yani. Bu on gece. Ramazan'da da Kadir Gecesi'ne denk geldiysen tutturabildiysen yani onu da ekler. O zaman dokuz geçiyor. Ramazan'ı da geçirdik ya, onda da bir Kadir Gecesi'ne denk gelebildiysek çünkü onda gezer. Tam kesin diyemiyoruz onu. Ama buna kesin diyoruz. Şimdi bu on gecelere inşallah bu on gecelerde günlerde kurban bayramı günü dahil onuncu gündür. Dokuz gün oruç var, on gece ihya var, dokuz gün oruç var. Oruç on yok. Çünkü kurban bayramıdır, bayramda haramdır. Ama oruç dokuz gün sıralı tutamazsan terbiye günü tut, arefe günü tut. Ama geceler on gece olarak şimdi girmiş bulunmaktadır ki faziletler hakkında bazı rivayetler zikredeceğiz. Çok büyük bir mevsim. İnşallah haramlardan sakınalım. Yani içki bile içerse, içen varsa, madem Allah Teala bu ayı haram etti, haram ayların içinde de en büyük haramdır buyurdu. Çünkü haram ay kaç tane? Dört tane. Dört tane. Bu dört haram ayın en büyük hangisi? Ha, Seyyidüş şuur şey Ramadan, ayların efendisi Ramazan aydır. Ama Ramazan haram aylardan değil. Ve azamu ahürmeten zülhüccen Haram ayların haramlığı ve yasaklığı en büyük olanı hangisidir? Zülhüccahidir. Şimdi bu gece girmekle beraber Perşembe günü söyledim ama sohbeti dinlediniz mi dinlemediniz mi bilmiyorum. Müslim'de geçen hadis-i ne buyuruyor? Kurban kesmek isteyenler Zülhüccahi girdiği zaman ne yapmasın? Tırnaklarından ve tüyünden kıllarından bir şeye dokunmasın. Yani tıraş olmasın. Şimdi biz haçta değiliz. İhrama da girmiş değiliz. Ama kurban kesmek istiyoruz. Yani kurban kesmek isteyenler için. Nisaba malik olan, vacip olanlar için. Bazısı fakirdir kesemiyor, o başka. Kim kurban kesecekse buyuruyor. İşte şey var. Hacılara benzemek bakımından olabilir. Ondan sonra kurban kestiğin zaman, e, hocam benim bayram tıraşın Bayram tıraşı ne olacak? E biz olduk işte cumartesiden dün bayram tıraşı ne olduk biz şimdi? Kurbanımız kesilene kadar daha dokunmayacağız. Dokunmayacağız. Bayram tıraşı olduk. Çünkü hadis-i şerif böyle buyuruyor. E haram mıdır? E haram değil. Mekruh mudur? Hanefi mezhebinde mekruh değil. Ama Şafii mezhebinde mekruhtur. Hanbeli mezhebinde bazı alimler diyorlar ki haramdır. O zaman ne oldu? İhtilafa girdi. İhtilafa girince ne gerekir? İhtiyat. Onca için Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz... Ne yapardı? Bu on gece, on gün girdi mi hiç hacca gitmese de yani, ihrama girmese de itikafa girerdi ve ee, bu konuda tırnağına, işte efendim, saçına dokunmaz, traj olmazdı. Biz büyüğümüzden böyle gördük, hadis de böyle buyuruyor. Bu konunun detayını isterseniz, 75. sayfede, Lale Gül dergisinde, bu konuyu ilk olarak yazdık biz daha, Lale Gül dergisinin 75. sayfeden bakın, 76'ya da devam ediyor. 76'nın tümü bu konuyu merak eden, kaynak soran, delil arayanlar için yazdım. Şimdi onların detayına giremem. Ama haram aylar içinde haramlığı en büyük olan Zülhicce'dir. Niçin? Haç hangi ayda yapılıyor? Zülhicce ayında. Başka bir ayda haç olur mu? Olmaz. He? Olmaz. Arafat'ta vakfeye durulur mu? Olmaz. Ama Yaşar Nuri'ye bakarsan. Üç ayın Şevval'den beri Şevval, içe Hac diyor aylardır diyor onun için. Halbuki o ihrama girebilirsin diye onu söylüyor Kurar. Yoksa Arafat vakfesi Arafa gününden başka yapılır mı? Adı üstünde Arafat yahu. Adı üstünde Arafat Çukurova değil ki burası. Çayırova değil ki ya sen. Nereye gidiyorsun her gün ya? Piknik mi burası ya? Ama cahil adamlar bunlar. Ne kadar profesör olsalar o kadar cahillikleri artar. Onun için hadise bakmayan, ayete bakmayan kafadan atar. Bu itibarlığa e, haç sadece, iyi dikkat edin, vacip kurban sadece hangi günlerde kesiliyor? Zülhüccenin 10'undan, 10-11. Bak, Allah adına vacip kurban bir tek senede hangi günler? Bugünler. Hac, İslam'ın beş şartından biri. Ne kadar büyük bir vazife. Farz haç. Tabi nafile de olsa, ya, haç yapacaksa mecbur aynı günde yapacak. Bu hac ibadeti senenin günlerinde bir tek hangi günlerde yapılabiliyor? İşte Arafa gününde Arafat'a yetişirsen hacca yetiştin zaten, oraya yetişemezsen kaçırdın. Arafat'ta vakfı yetiştin ondan sonra bayram günü de zaten farz tavafıdır, şeytan taşlamaktır vesaire. Sadece bu zülhit yayında oluyor. Siz anlayabiliyor musunuz? Bak Ramazan-ı Şerif'te farz oruç nerede? Sadece Ramazan-ı Şerif'te. Onun için Ramazan-ı Şerif İslam'ın beş şartından biri, oruca mahal olduğundan dolayı çok büyüklük kazanıyor. Peki hac, sadece Zülhidçe'de yapılabiliyor. İslam'ın beş şartından biri. Kurban, sadece Zülhidçe'de yapılabiliyor. Çünkü bunlar günü ve saati olan ibadetler. O zaman ne oldu? de yani Ramazan'dan aşağı kalın tarafı yok. Hatta, 10 geceler hakkında, ayeti kerime olduğu için, Ramazanın on geceleri hakkında ayeti kerime olmadığı için şimdi Velfecri suresinde ne buyuruyor Velfecri sabaha yemin ederim Tabii bu hangi sabahtır e, gün doğumuna yani güneş doğması değil gün doğumuna imsak vaktine yemin ediyor Tabii Allah'ın büyük ayetleri var gece gidiyor ufukta beyazlık beliriyor beyaz çizgi siyah çizgi ayrılıyor e, Allah'ın ayeti tecelli ediyor gün doğuyor Bugün doğumuna yemin ediyor. Ama bu her sabah fecir vakti, imsak vakti, sabah namazının girdiği vakit, mübarek vakit ayrı dava. Ama özellikle hangisidir diyor? Özellikle kurban bayramı sabahına yemin ederim diyor. Çünkü kurban Kurban bayramı sabah, sabahının çok önemi var. Tabi bazı başka rivayetlerde var. Mesela en büyük, yani İb İmam Dahhak olabilir, İbni Müzahim olabilir ee, bu zatlar diyorlar ki Velfedri hangi sabaha gün doğumuna yemin ediyor bu ayki dergide 30 sayfa zülitçeyi yazdı okuyacak mısınız inşallah hep okuyun, okuyun mutlaka çok ilim var, ee, daha bir birçok hocaefendi de ilimleri var İmam-ı Dahhak e, büyük müfessir e, ne buyuruyor Cülhicce'nin ilk gününün sabahına yemin ediyor. Allah yani hangi sabaha? Bu sabaha yemin ediyor. Bu çok büyük bir mana. allah Teala sabahlar içinde, gün doğumları içinde herhalde imsak kaçta? 5.30. 5.30, 5.31 oldu belki işte bir dakika bir dakika gidiyor. 5.30 var ya bu sabah, bu sabahın 5.30'u var ya, o vakte yemin ederim diyor. İşte orada bir dua tutturursan var ya abad olursun. Çünkü teheccüde kalkarsan 20 dakika kadar yarım saat istersen 2'de kalk, 3'de kalk da bu sefer abdestini tutmaz o saatte kadar uyursun yine. E sona doğru kalkarsan son vakti daha kuvvetli kabul saatlerine denk gelir. Gecenin 3'te 2'si geçip 3'te 1'i kalanda. Mevla Teala nida diyor ya, tövbeden var mı, istiğfar eden var mı, bir şey isteyen var Her gece var o nida ve lakin bu sabah yemin ediyorsun ve <Gülüyor> leyalin aşırı on gecelere yemin ederim şey niye aşmadın şunları şunu. hava soğuk yaşmıyorsunuz ama konuşan ter şey diyor konuşan zorlanıyor siz rahat oturuyorsunuz hararet yapıyor şeker de var E bak nefes alayım bu niye kısıyorlar biliyor musun daralsın da kısa kessin diye <Gülüyor> o şimdi hava geldi ya iki saat giderim Allah'ın izniyle beşte giderim de o kadar uzatmayacağım inşallah İnşallah uzatmam konuşmaktan yorulmuyorum <gülüyor> Mevla yordurmasın Fazbu Kerem'i evet. size çok ilim anlatmayı nasip etsin bize Amin. Amin. çok ilim, ilimsiz olmaz amel o ilimsiz olmaz ki bilmeden ne amel edeceğiz ve <gülüyor> leyalin on gecelere yemin ederim şimdi bu on geceler hangisidir alimlerin Tefsir ehlinin, müfessirlerin, cumhurunun, cumhur kahir ekseriyet demektir. Görüşü, ittifakla Zülhidcenin on geceleridir. O zaman ne oldu Kur'an-ı Kerim'de allah Teala on geceleri ne yaptı? Yemin etti. E şimdi böyle bir on geceye daha yemin ettiği bir gece var mı? Yok. O zaman Ramazan'ın son on gecesinden de daha faziletli olduğu çıktı. Ramazan'ın son on gecesinde varsa Kadir Gecesi var. Kaç tane? Bir tane. Burada her gecesi Kadir gecesine denktir. Bunu bu millet biliyor mu? Bilmiyor. Şimdi Zülice'nin gecesi diye memleketin haberi var mı? Yok. Halbuki şu anda Müslümanlar için bundan önemli bir haber olabilir mi? Olamaz. Ömrü hayatı kurtulacak, ahireti kurtulacak. Kadir gecesine denk 83 sene 4 aydan daha hayırlı bir geceye denk olan bir geceye girmiş bulunuyoruz. Müslüman ümmetinin çoğunun haberi yok. Vah vah vah. Bu hoca efendilerine çoğunu anlatmıyor. anlatmıyor. Efendim, diyanet reisi zaten uğraşıyor ruhban okulu açılsın diye. Özgürlükler, özgürlükler. Kilise açılsın, şu açılsın, bu açılsın. Allah Allah. La havle ve la kuvvete. İlla havle. Şaşırdık kaldık yahu sen millete vaaz etsene çık desene ki zülitçe giriyor ilk gecesi şu kadar faziletli ayet var hadis var ey ümmeti müslümin senin vazifen bu sana ne ruhban okulundan ya sana ne oraya açılmış oraya kavalmış o senin işin değil ki sen müslümana laf anlatsan değil mi maalesef sıkıntı var çok şimdi biz işimize bakacağız herkes işine bakacak siyaset adamları, onlar da kendi işlerine bakıyorlar. Allah isabet versin, Allah istikamet versin, Allah muvaffak etsin, Allah hayır versin. Biz duacıyız. Ve lakin din adamı ayet hadis okur ya. Ondan sonra efendim bu on geceler yeminle Mevla'dan azamet tazim görüyor. Ve şefi çifte yemin ederim. Çift dedi. Çift kurban bayramı sabahıdır. Çünkü ayın kaçı oluyor? 10'u. Velvetri teke yemin ederim. Tek nedir? Arefe günü. Kaçı oluyor? 9 oluyor. 9 ne sayı? Tek sayı. Arefe sabahına yemin ederim. Ya. Ve leyli hidayet Gecenin karanlığı nüfuz ettiği şu vakte yemin ederim. Hangi vakittir şimdi şu vakit? Yatsı namazı vakti. Gecenin karanlığı tam işlediği zaman akşamdan sonra hafif hafif kararma artar yatsı vakti kararma tam çöker ha, Sabah namazının vaktine de yemin etti yatsı namazının vaktine de yemin ediyor Benim bu yeminlerimde aklı başında olanlar için acaba çok büyük bir mana var mıdır diyor Kur'an-ı Kerim'de incirinden, zeytinine çok şeye yemin ediliyor fakat hiçbir yeminden sonra bu yeminden bir şey anladınız mı diye de insanların kafasına dank ettirilmiyor. Ama bu yeminlerden sonra ne buyuruluyor? Aklı olan için bu yeminlerde bir mana var mıdır? Ben yüce Rabbiniz olarak bunlara yemin ediyorum. Bunlar ne kadar büyük bir fazilet içeriyorlar ki ben yemin ediyorum. O zaman yani Hakkı Said İbni Cübeyr Hazretleri olacak tabiinden bu on gecelerde kandillerinizi söndürmeyin buyururdu ne demek o zaman da bile bir lamba yok yani lambayı söndürmeyin ne demek lambayı söndürmeyin uyumayın yani sabaha kadar ibadet edin sahabe-i kiramdan ee, tabiinden zatlar o kadar bu on geceler girdiği zaman on günler öyle bir ibadete kendilerini yoğunlaştırırlardı ki kimse onlara yetişemezdi ayak uyduramazdı ya yani. zaten gündüzleri oruçla geçiriyorlar geceleri teheccükle namazla zikirle ibadetle geçiriyorlar. Aman ya Rabbel Alemi. Dostlar böyle mevsimi kolluyor. Nasıl senin bir malın olsa? Burda pazarında 1 lira ise, çarşamba pazarında 10 lira ise, aynı malı nerede satarsın? Çarşamba pazarında satarsın. E çarşamba pazarı uzak. Kaç saatlik yol var? Olsun ben enayi miyim diye 1'e satacağım. 10 kat fazlaya satılıyor o pazarda dersin. İşte onun için namaz, abdest, zikir, tesbih hepsi faziletli ama bu mevsim girdiğinde 700 kat katlanıyor. 700 kat katlanan bir amele veriliyorsa sen tabii o ameli ne yaparsın? Çoğaltırsın, artırırsın. <gülüyor> Resulullah ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ma'min eyyamen ila Allah en yut'abda lefiyya. Birkaç hadisi birden okuyorum, cem yapıyorum min aşri zil Teala kendisine ibadet olunmayı sever mi? Seversen kazanıyorsun diye. Kendi karı yok. Allahu Teala amellere fazilet ve sevap vaat ediyor mu? E diyor Kur'an-ı Kerim bütün ayetlere iman edip salih amel işleyenlere. Sevaplar var, haseneler var. men ca'abil haseneti felau hayrun minâ güzel amelet daha hayırlısı var. men haseneti felau aşru emtial bir hasene güzel amel işleyene kaç katı var? 10 kat, en az. Normal zamanda, isterse Kadir Gecesi olmasın, Cuma günü olmasın, normal bir zamanda bir iyiliğe kaç katı var? Yani bir Subhanallah desen kaç yazılıyor? 10. Hep bir 10. Niyetine göre, ihlasına göre, bire 100, bire 700. Allah dilediğine bir gayri hesap, ölçüsüz de katlar. Adam çok ihlaslıdır, bir Subhanallah der, ona verir katır trilyonluk Subhanallah cevabı. Çünkü niyetini önemli. Peki madem Allah Teala vaat ediyor. Şimdi Allah Teala kendisine ibadet olunmayı seviyor ve ibadet edenlere hasene vaat ediyor. Ama kendisine ibadet olunmasını, salih ameli işlenmesini en fazla ne zaman seviyor? Kendisine yapılan amele karşı en fazla sevabı ne zaman veriyor? Zülhicce'nin onundan bu hadis Buhari'de de var. Bütün hadis kaynaklarında var. Zülhiccenin onunda kendisine ibadet olunmayı sevdiği kadar hiçbir günde o kadar sevmiyor. Zülhiccenin onunda cevap verdiği kadar hiçbir günde o kadar cevap vermiyor. Bir de ne demek biliyor musunuz? Şimdi mesela bazı amellerin çok faziletleri var. Bir de ameller arasında ne var? Tasnif var. Tasnif yani çeşitli kısımlama var. Mesela İslam'ın zirvesi nedir diyor? örgücün de zirvesi hani devenin örgücü var örgücünde en tepesi var zirvetü <gülüyor> senami İslam'ın örgücünün zirvesi neresi ne el cihadü fize Allah yolunda cihad etmek yani İslam'ın yücelmesi ve dünyaya hakim olması için malınla canınla şehit düşmek için kendini feda etmek bu cihattır bundan üstün amel yok diyor bir hadis-i şerif Şimdi bu hadis-i şerifte, sahabe-i kiram da çok cihatçı ya, Medine dönemi başlamış, gazalar, seriyeler, müfrezeler, o gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimine katılıyor, kimine katılamıyor. Ama diyor ki, ben katıldığım zaman herkesin katılması lazım. Fakat e, e, size zahmet vereceğim bu sefer, bütün ümmet katılması gerekirse, herkese zahmet vereceğimden korkuyorum, farz olmasın size diye hepsine katılamıyor. Yoksa katılmak istiyorum diyor. Ama diyor, bütün ümmete vacip olur. Resulullah Efendimiz çıkınca kimse geri kalamaz. Onun için diyor, arada müfrezeler gönderiyor. Efendim, velevle haşitu ala ümmeti, ümmetime zahmet vereceğimden korkmasam, manka attuhal feseriyyetin, harbe gönderdiğim hiçbir müfrezenin ardında oturmazdım. Hepsine giderdim. Ne cesaret, sallallahu aleyhi ve sellem, ne şecaat, ne metanet, ne kuvvet, ne hırz. Allah yolunda heves. İstek yani millet Müslüman olsun diye gidiyor ya. Bu şehitliğin faziletini biliyorum diyor. Ah diyor siz de bunu bilseniz hiç durmazsınız. İsterdim ki diyor öldürüleyim. Allah yolunda sonra tekrar diriltileyim. Bir daha şehit edileyim. Bir daha diriltileyim. Bir daha şehit edileyim. Hiç evime barkıma dönmeyeyim. Çoluk çocuğumu görmeyeyim. Allah. Şehitlik bu kadar büyük diyor. Şimdi cihat bu, bu cihattan olan bir şey. Dediler ki, ya Resulallah sen buyurdun ki, sahabe-i kiram işi bırakır mı? Hemen bir soru, hep sorularla bu meseleler açıldı bize. Zülhidçedeki amelden daha eftel amel yok. Dediler ya Resulallah velel cihadü bisebillah. Bir adam zülhidçede değil, tabii ki zülhidçede cihada giderse, o en eftal ameli en eftal vakitte yaptığı için hem zaman eftal hem amel eftal. O tamam. O dört dörtlük. Fakat başka zamanda cihada gidiyorsun. Mesela dün zülkadeydi. Dün, bugünkü gün zülkadeydi çıktığımız gün. Başka bir günde cihada giden de zülhiccede zikreden, amel eden, Kur'an okuyan, namaz kılan gibi normal amellerden daha faziletli olamıyor mu yani başka gündeki cihat bile? Buyurdu ki, ve Allah yolunda cihada çıksa bile bir adam, Zülhicce'de Sübhanallah diyenden, iki rekat kılandan, oruç tutandan daha eftal olamaz. Cihada çıksa bile, bu on günlerdeki zikirlerden, ibadet yapandan eftal olamaz. İlla bir adam söyleyeceğim. Racülüm bir adam ki haracebi nefsi ve mali felem yaracağım min dehalke bir şey. Hem canını çıkarttı cihada hem de malını. Malını demek yani maldan at, deve almadı. Kendi parasıyla devesini aldı. Azığını da yol masrafını gidip dönene kadar cihattan cebine koydu. Masrafı kendinden yaptı. Kimseden para yardım almadan cihata çıktı. Ve Kendisi de şehit oldu, atı da boğazlandı. Yani harpte kafirler tarafından atı da boğazlandı. Canını, malını Allah yoluna çıkarttı da geriye hiçbir şey döndüremedi. Hepsi Allah'a gitti. Bu adam bir tek Zilhicce'deki ibadet edenden eftel olabilir. Bizim böyle bir şey fırsat bulma imkanımız var mı? He? Zaten korkağın önde gideniz, bir şey olsa patlasa, onu alın, öbürünü alın, beni bırakın deriz. Bizim işimiz zor. Bizi ancak zikir paklar. Çünkü onu yap yok, bunu yap yok. E zikir kolay bedava. E zikrede azim lazım, azimet lazım. Ya uykuyu terk etmek lazım. Keyfi kaçırmak lazım. Bazısı da öyle oluyor ki harbe gidelim de geliyor, sabah namazına kalk sen kalkmıyor. Ya, sabah namazına kalksana. Yani yorganı üzerinden atamıyor. Adam o kadar nefis bürümüş ki yorganı üzerinden atıp da namaza kalkamıyor. Harbe gidelim deysek hemen gelirim. E bunu, <gülüyor> bunun gizini şehitlik olur mu? Olmaz ki namaza kalkmıyor. Bazı şimdi öyle mücahitler çok var şu anda. Sabaha kadar konuşma yapıyor, sabah namazından evvel yatıyor. Yahu dedim bu namaz kılmıyor bu adam meşhur da biri yani tanırsınız da isim vermiyorum sakalı da var siz çok mu meşhur o dediği zaman yürüyorsunuz gidiyorsunuz peşine öyle bir adam ya çok bilgili kültürlü köşe yazarı daha ileri gitmiyorum çünkü adamın adını demekten beter olmasın amma ve lakin Adam diyorlar sabah namazı kılmıyor. bir hacı abi var dedim. Dedi ben senelerce gezdim sabah namazına kalktığını görmedim. E ne yapıyorsunuz siz dedi ya 2'ye 3'e kadar emri bil marif yapıyoruz. Cihat cihat cihat cihat sabah namazında adam yok. Dedim nasıl oluyor? Dedi bizim mücahitler namaz kılmaz dedi. Ha, ha dedim tamam. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah istesin, Allah hidayet etsin. Biz kimsenin dedikodusunda değiliz. İ i̇sim vermediğimiz için hizmet olmaz. Mesela sabah namazı önemini anlatıyorum. Ama bir adam zilhiccedeki zikirleri, ibadetleri yapsa cihattan bile üstün. Bu on güne mahsus ha. On güne mahsus. Şimdi şunu demek istiyorum. Amelin kendisi meftul. Meftul demek bir derece düşük. Ama günün ve zamanın vaktin, saatin değeri fadıl. Fadıl ne demek? Üstün. Şimdi ne anlatıyorum size? Mesela Bugünkü geçen günde e, Sübhanallah dedi Cihada göre Sübhanallah demek Cihada göre Sübhanallah demek Bir derece aşağı Cihad fadıl Tesbih meftul diyelim Ne zaman ama o? Bugün akşam olana kadardı Bu akşam girince ne oldu? Bu hadise göre ki sahittir Bu akşam girince ne oldu? amel meftul de olsa normal bir amel olsa zirve bir eftaliyet olmasa vaktin ve saatin on geceler girdiği için otomatik bağlandı bütün ameller ne oldu şimdi? Eftal yani şimdi bir tekbir getiriyoruz bugünkü gündüz cihatta olandan eftal oluyoruz şu anda anlatabildim mi? ne demektir bu? bu kadar kar varken yatan enayil avanaktır demekleri. Ona göre gayret edeceğiz inşallah. Buyurun bir tekbir. allah Ekber allah Ekber La ilahe illallah allah Ekber Allah-u Ekber Velillahilhamde Gördün şimdi? Ne oldu? Gökte yer arası dolusu cevap. Gök yer arası, dolusu cevap Ya hoca bu kadar sevapla biz cennete gideriz herhalde ya. Gidersin de, ikide bir deldiriyorsun motor şeyi, benzini, döküyorsun yolda. Ondan sonra, ibre sıfıra indi. Lan ben bu kadar kilometre gitmedim diyor. Niye bu benzin bitti? E delik var. <gülüyor> Depoyu geldi mi sen? Ondan sonra çıkıyorsun bir karıya bakıyorsun. Hadi gitti. Bir gıybet sevaplar öbür adama gitti oldu kul hakkı mübarek rahat durduğun yok çok sevap lazım ki başa baş gelsin çok sevap lazım ki başa baş gelsin ne yapacağız biz günah zaten diyorlar ki günahın azsa çok sevaba lüzumun yok günahın azsa çok sevaba ihtiyacı yok çünkü hasene seyyye meselesi dengeleme meselesi Allah'ın kurban olduğum bire on da veriyor günah da bire bir Tevbe ettim mi de siliyor. Tevbende durursan da o günahı da sevaba çeviriyor. Hala adam ahirete gidiyor. Günahları ağır basmış. Ulan sen otomatik makina mıydın? Seri imalat mı yaptın ya? Bu ne biçim iş ya? Bire ondan geri kaldı. Bire birler zirve yaptı ya. Talan yaptı. Ya bu adama da şimdi cehennem hak mı? Şimdi hak demeyelim. Yarın bizim başımıza bela olur. Mevla der ki Firavun'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdiğin gibi aha da sana kağıt der. Firavun sağlığında kral ağa paşayken ne oldu? Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geldi. Bir heyet gibi görüşme esnasında dedi ona ki bir köle efendisine isyan etse cezası nedir? Firavun dedi ki denizde Derede neyse boğulmaktır dedi. Yazıp imza eder misin dedi. İmzayı bastı. Ne zaman denizde sallanıyordu? Amentü ennehu la ilahe illerlezi amen etmi İsrail. Hani Kur'an'da geçen iman ettim dedi. Yani alane şimdi mi dediler ona ya. O zaman Cebrail Aleyhisselam yazıyı getirdi. Denizin ortasında boğulurken tanıdın mı dedi. Vay dedi. Sen kendini ilah zannediyordun ama sen köleydin dedi. Senin Allah'ın vardı. Köle efendisine isyan ederse hakkı nedir? Boğulmaktır. Boğulacaksın dedi. Demek ben kendime imza atmışım dedi. Onun için biz de kendimize imza atmayalım. Neyse zaten sessiz durdunuz. Ne uyanık adamsınız. <gülüyor> bu Bursalılar var ya bizim Fatih Tekiler olsaydı atlardılar ha. Bizim Fatih Tekiler benim gibi hep saf. Bizim taraf bu, bu taraf uyanık ya. Bir baktım çıt yok Sonra derlerdi ki sesi dinletirlerdi canlı yayın. Cüppelamatoca nokta tv'e benzemez bu iş. Ahirette tak. Biz de aradığını zor bulursun. Orada tak. Buyurun derler buradan dinleyin bakalım. Ne diyor? Sen dedin mi ki bu bire onla bire birler bire onları nasıl geçti be? Bunu ne edir cezası cehennem hak etti mi bu? İşte durduk orada neyse. Ya Rabbi fazlı keremin ya Rabbi, lütfu kerem ya Rabbi, ah mahuret ya Rabbi. Ya Rabbi biz o yaparız ha. Millete söylüyoruz da bizim kitapta da hesap defterine baksak belki bizim birler onları geçmiştir ha. O durumda da olanlarımız var. Belki de başta ben. Hiç güvenemiyorum yani. Durumumuz hiç belli değil. Hiç belli değil. Onun için... Mevsimi bulmuşuz şimdi. Dolduralım. Fazla para göz çıkartmıyor. Fazla sevap göz mü çıkaracak? Çalış ya o. et kardeş. Ne arıyorsun daha? Efendim. 10 gecelerin fazileti hakkında. Hadis-i şerif okudum size. Âti kerimeleri okudum size. Evet. Ya dilu sıyam kulli yomin bi sene. Her gününün orucu bir senenin orucuna denk. Yarın 80 sene. Normalde her günü kaç sene? Bir sene. Sıralı oruç 300 55 gün İslam'a göre sene 10 gün şey ya. Gökteki ay hesabı 355 gün oruç. Her gecenin kıyamı Kadir gecesine denk. Ebu Terda Hazretleri buyuruyor. 10 günlerde çok oruç tutun. Çok dua yapın. Çok istiğfar yapın. Çok sadaka verin. Çünkü ben peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem İşittim, elveylülmen hurime hayra iyamil aşri. On günün hayrından, bereketinden, sevabından mahrum olanın vay haline ocağa batmıştır yazıklar olsun. Ahirette sıkıntıya girer. Bu on günün hayrından mahrum olmayacağız inşallah. Ayşe gelen rivahette bunlar nereden başlayacaksınız biliyor musun? Ben çok ilim yazdım şimdilik tabii bu on gecelerin hakkında faziletler. Musa Aleyhisselam'ın turdağındaki münanidası, mikatta buluşması ve vs. peygamberler. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi ne zaman kabul oldu? Bu on günlerde, Arap'a gününde. İbrahim Aleyhisselam'a dostluk makamı bu on günlerde verildi. Kâbe-i Muazzama ne zaman yapıldı Adem İbrahim Aleyhisselam tarafından? Bu on günlerde. Musa Aleyhisselam Mevla ile ne zaman görüştü? Bu on günlerde turdağında. Taavudale selam ne zaman mağfirete erişti? Bir meşhur hadisesi var. Bu on günlerde ağaç altında sahabe-i kiram e ne zaman biat etti bu on günlerde? Bu acayip bir şey bu. Onun için faziletleri okuyun. Sayfa kaçta başlıyoruz? Dergideki 70'te başlıyoruz. Dergi kaç sayfa? Dergi kaç sayfa dergi? Bakmıyor musunuz başına sonuna iki ha? 104 sayfa. Sondu da çıksan kapağını şusunu busunu. Tam 30 sayfa silme ayet hadis silme 30 sayfa ki sayfalar çok büyük. Bir kitap kadar yani. Onun için 70'ten başlayın. Ben tek tek anlatırsam vakit yetmez. Ama bir fazilet kaçırmayın yazık. Ben yazdım hepsini. Nasıl yapacağız? Kaç gece uyumadım şunları yazdım ya. Siz amel edin diye kardeşim ya ben. Ben burada roman yazmıyorum ki. Roman yazmıyorum, ca yazmıyorum. Bu millet romanları okuyor. Benim aklım sırrım duruyor, adam bir roman yazmış, o Nobel ödüllü bir tane var, kimse bir şey anlamıyor. Okuyanlara soruyorsun ne anladın, bir şey anlamadım diyor. Kaç satmış, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, e niye böyle? E çünkü diyor onun önemi anlaşılamaması diyor. <gülüyor> ya ben sizin ananızın dili yazıyorum ya, ananızın dili konuşuyorum. Anlaşılmayacak ne var, cennetin yolunu söylüyorum. Niye okumuyorsunuz siz ya, niye okumuyorsunuz siz? Siz bu mevsimdeki amellerin faziletleri tek tek otursayıp ben nerede edeyim şey seçim? Sabah kadar burada otursak neye yarar? Amel edeceğiz da biz ibadetimiz var, bu gece namazlarımız var, ilk gece var. Ya bir şeyler teşvik edelim gidelim, işimize bakalım. Evet, ondan sonra bu Acik Ermen tefsiri var. 70-70 Acik Ermen tefsiri, 73-74 geliyor, 74'ten devam ediyorum. Aşağı annemizleri vardı hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahya leyleten min layali hacreti'l hacca Zilhicce'nin 10 gecesinden bir geceyi bile ihtiyase. Şimdi bu gece ihya oluyor mu? neyle oluyor? Şu ilim meclisinde olmak bile yeter mi? Yeter huzur meclisi el enfalü salat 1000 rekat. Bu gece bin rekat namazı kimse yetiştiremez nafile. Ama bir ilim meclisinde oturan bin rekattan efdaldir. Peki bir Zilhicce gecesini bu Bursa ne şanstı Zülüç'e çatmayabilirdi on geceye sohbet. On gece çünkü. Biz geliyoruz ayda bir kere. On geceye çatmayabilirdi. Bak size çattı ilk gece. Evet. Ama İstanbul'dan beri gelenler oldu Allah razı olsun. Şu anda çok vilayetlerden gelenler var buraya. Niçin geldiler? Enayi miler? Havanak mı lan? He? Top peşine, maç peşine, şarkıcı peşine, karı kız peşine gezenden... Daha mı zarardalar? He? Ya. Bir şarkıcı geliyor, yavru bilmem nesi, türkü beter ya. Yani 40 bin, 50 bin kişi toplanıyor meydanda ya. Sırf şarkı dinleyecek. Şeytanla beraber. Onlar oynadıkça şeytan da onları oynatacak. Günaha batacak. Sevaptan nasip yok. Oraya gidiyor, hem de para veriyor, hem de bilet alıyor. Siz buraya bedava geldiniz. Kapıda bilet kesen var mı? Sohbetten para alan var mı? Yok. Ya Allah rızası için yapılıyor bu işler. Çok kârdasını da ama şu kadar milyonlarca milletten ne kadar az kişiye nasip değil mi? Ne kadar az. Çünkü çok hakkıyla şükreden az kullarım var Allah buyuruyor. <gülüyor> bize azlardan ayırmasın. Bir geceyi ihya eden فَكَنَّمَ عَبَدَ Allah اِبَادَةَ مَنْ حَجَّ مُحْتَمَا تُولَ سَلِ Bir sene boyunca hac yapmış, haç bir kere. Geri kalan senenin tamamında günde belki üç tane yetiştiriyorsa üç tane ömre yapmış. Ömrün bir senenin tümünü ömre yapmış. Tümünü. O adam ne kazanır? Bir haç bir ömre değil. Bir haç senenin tümünü ömre. Tümünü. Seneler günü ömre caiz çünkü. Birkaç bayram günü hariç. Bu senenin tümünü ömre yapan ve o sene haç yapan ne kazanır? Bu bir geceyi hiya eden onu kazanır diyor hadis-i şerifte. Ne kadar? Siz de şimdi çok zengin olduğumu zannedip hava atmayın ha. Çok da zengin değiliz hala. Açığımız çok. Her kim bir gün oruç tutarsa, Zülitçe'nin on günlerinde kalan senenin tümünü oruçla geçirmiş gibidir. Evet. Onun için on üçün 10 günlere değer vereceğiz, 10 gecelere ikram edeceğiz, 10 müjdeye erişeceğiz. Neymiş bu 10 müjde? Bu 10 günlerde günah yapmayalım inşallah. Zina eden varsa tevbesin. İçkide içen varsa şimdi tevbesin. Allah'ın haram aylarının en büyük haramayı girdi. Hac ibadeti girdi. Bak hayvanlar bizi cehennemden kurtarıp fidyemiz olmak için canlarını verecekler bizi cehennemden kurtarmak için. Kurbanlar. Kurban kesen ne demek ya? O kurbanın her uzvu, kestiği kurbanın her uzvura karşı, onun bir uzvu cehennemden haberat oluyor. Ey Fatıma kalk kurbanını seyret. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İlk damlası yere düştüğü anda bütün günahlarına affedilecek. Kurban geliyor kardeşim ya. Hayvanlar seni kurtarmaya canını veriyor ya. Allah için. E sen de biraz birkaç haramı terk et ya. Birkaç günahı terk et, tevbet ya. Yapma be kardeş bu kadar kendine zulmü sana. Dünyanın gavuru sana yapamaz bu zulmü. Sen kendine yapıyorsun. Nefsine zulmettiler Allah buyuruyor. Biz zulmetmedik. Nefsimize zulmetmeyelim. nam araba baksan, gıybet yapsan, dedikodu yapsan, iftira atsan, kul hakkı yesen, hırsızlık etsen. Yapanlar var bunlar hep. Hep her günaha düşenler var içimizde. İçimizde var. Onun için... Hemen tevbe bu mübarek gece ya, 10 gün 10 gece ya. Azamüleyamündallamunnehab. Günlerin en büyüğü Allah indinde, en büyüğü kurban bayramı günüdür. O kadar hayvan canını veriyor Allah için, o kadar kan akıtılıyor Allah için. Var mı bir daha öyle gün senede? Tüm meyuml kari. Ondan sonra kar günü. Kar yani Arapçada istikrar. Bayramın ikinci günü, birinci günden sonraki en eftal gün Çünkü hacılar Mine'de yerleşiyorlar Mina'da. Yani artık şey bitiyor Arafat, Müzdelife, Fars, Tavaf Falan bitiyor, ikinci gün artık Çadırda kalıyorlar Mina'da. O ikinci gün ondan sonraki En büyük gün, e böyle günler önümüzde Ya Onun için tevbe edeceğiz Ve salih amele başlayacağız Ondan sonra da Allah bu tevbede bize Sebat versin Bir on gün abdestimiz tutsun ya bir on gece, on gün ne var? Alıştıralım kendimizi, biraz tutalım. Herkesin bir alışkanlığı var, duramıyor ki. Duramıyor. Kimi gıybet etmeden duramıyor, kimi boş konuşmadan duramıyor, kimi sabah namazına kalkamıyor, kimi aşırı uykucu, kimi nâreme, nâreme bakıyor, kimi arada bir, bir iki tek atıyor, haşa. Kimi zina yapıyor, ya Rabbi duramıyor adam ya. Durdur bizi ya Rabbelâne. Sen tut bizi ya Amin. Şeytanımızı mağlub eyle ya Rabbi. Ama Arafa günü toptan ne var? Hacılara, Arafat'ta toptan hap var. Sade hacılara mı? Dur bakalım şimdi. Müjdeler var. Biz de Arafa günahı olacağız inşallah. Evet. Şimdi, bu on güne ikram edenin, Allah ömrüne bereket verecek. Malına artış verecek. Ailesine koruma verecek. Günahlarına kefaret yapacak. Sevaplarına katlama verecek. Ölüm anında kolaylık verecek, kabir karanlıklarında nur verecek, mizanda ağırlık verecek, cehennemden kurtuluş verecek, cennete yükseliş dereceleri artış verecek. Ona 10. On. 10 on tane müjde saydık. Ona 10. On. Allah celalü celal vadine kulfetmez sözünü bozmaz. Biz sözümüzde duralım. İnşallahü Rahman. Bu mübarek günlerde Efendim, sadaka verse, bütün nebilere, rasullere yardım etmiş gibi. Hasta ziyaret etse, bütün evliyayı, üçleri, yedileri, kırkları ziyaret etmiş gibi. Cenazeye katılsa, şehitlerin cenazelerine katılmış gibi. Mü'mine elbise verse, cennet hüllelerinden Allah ona giydirecek. Yetime iyilik etse, kıyamet günü arşın altında gölgesine alacak, Allah ona lütfedecek. Bir ilim meclisinde bulunsa, bütün nebilerin, rasullerin meclisinde bulunmuş gibi yazacak. Rabbim bu ameller zor işler değil bunlar. Ben de niyet ettim bazı hastalığa ve onları ziyaret edeceğim inşallah. İşte cenaze olsa tanıdık gideyim. Yani bu on günlerde bu amellere arayacağız inşallah. Efendim faziletli amellere nail olacağız inşallah. Şimdi bunun en son geceleri terbiye gecesi, arafa gecesi, nehar gecesi. Bunlar senede beş geceden üç gecesi burada. Peş peşe. Yani hangisi biliyor musunuz? pazarı pazartesiye haftaya haftaya pazarı pazartesiye yoktur cumartesi pazara aynı bu gece haftaya bu gece terbiye gecesi cumartesi pazara pazarı pazartesiye arefe gecesi pazartesi salıya bayram gecesi senede beş gece var bunları ibadetle geçirene cennet vacip olur kesin gidecek vacip olur bu beş gecenin biri Berat gecesi, biri Ramazan bayramı gecesi, iki. Geri kalan üçü nerede? Önümüzde haftaya, peş peşe bu müjdeler vardır. Şimdi, burada 78. sayfede, dergiden takip ediyorum. Herkes dergiyi eline alıp adresini buradan bulacak. Adresini, namaz, dua söylüyorum. 78. sayfede. Hz. Hüseyin Efendimiz rivayet ediyor, babası Hz. Ali Efendimiz'den, o da Muhammed Mustafa'da, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ee, bir namaz vardır, Zülitce'nin onu girdiği zaman, yani bu gece de kılınabilir, bayram gecesine kadar kılınır bu namaz. Ben niyet ettim bu gece kılayım diyorum, çünkü yarın ne olur, hasta oluruz, bir şey oluruz, ölürüz mü ölürüz bu gece yarın falan hemen kılalım yani biz yine. Gerçi arafe gecesi de çok fazilet sayıyor. Bu mübarek namazı efendim yalnız teheccüde kılacak gecenin son üçte birinde kılacak orası mesele işte. Hoca beni gündüz olsun da sekiz kılayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle demiyor ki tarifi var kardeşim. Kadınlar bile kekin tarifini böreğin tarifini bir eksik yaptığı zaman kek kabarmıyor. Ya, fos diye kaldı diyor ki telefon ödüyor ya diyor, niye benim çek kabarmadı diyor <gülüyor> Koy, vanilya koymayı yani unutursan kek kabarmaz kardeşim tarif var adam sana orada tarif yazdırıyor yemek programında tarifin birini eksik yaparsa <gülüyor> olmaz işte efendim 4 rekat kılacak her rekatta bir fatiha birer felak nas 3 kere ihlas bir de ayetel kürsi her rekat böyle Unutursanız bakın buraya tarif var. Zaten mecbur bakacaksınız. Namaz bitince ellerini kaldırıp duası var. Sübhanedil izzeti vel ceberut diye. Üç satır. Arapça, Türkçesi de var. Arapça bilmeyen manadan okuyabilir. Namaz bittiği için. Bu namazı kılarsa allah Teala'dan ne isterse mutlaka verilecek. Söz. Zaten Zülitçe'nin onu girdiği zaman dualar geri dönmez. Hadis-i Şerif. Dualar kabulü başladı. 10 gecenin her birinde kılarsa, her gece, o biraz zor diyorsunuz tabii, onu firdevs-i yerleştirir. Günahlarını siler, geçmişlerini bağışlar. Araf'e günü olduğunda gündüz oruca niyet etse, gecesi, yani şimdi pazarı pazartesiye bağlayan gece, haftaya, bu namazı kılar, bu duayı yapar, yalvarır, yakarırsa, Allah Teala buyurur ki, şahit olun ey meleklerim, bu kulumu affeyledim, haç yapanların sevabına ortak eyledim. Hadi bakalım adam verdi. Kaç bin dolar. Hele bir de şey gidenler var. Hızlı gidenler var. Onlar daha pahalı. Bazısı da Arafat'ta açık büfe. Arafat'ta açık büfe olursa çok pahalı. Değil mi? 10 bin, 20 bin euro, 30 bin euro verenler var ha. Efendim. Ya onlar daha mı ahirette yüksek cennette köş kalacak hiç benzemiyor yani çünkü neden açık bir bir ya. biraz zikret devam et bir şey ye tamam ondan sonra hat yapanların sevabına adamı oturduğu yerde ortak ettim diyor Mevla neden bu namazı kıldığı için ama farz hatçı olup da farz hatçıra gitmeyen buna kazanamaz sen borcun yoksa, zaten haç farzı veya haç farzını yaptınsa o ayrı bir şey. Bu müjdeler namazın 78. sayfada tarifi geçiyor. Bu müjdelerin hepsi önümüzde yani başladı. Arafa gecesi kılarsan özel müjdeleri de var. Termiye günü yani haftaya pazar, ne günü 13 Ekim pazar bir namaz var dört tekrar. 78'de tarifi var. Bu namazı kılarsa ne oluyor? terbiye günü hacılar minaya çıkıyor sünnete uyarlarsa sünnete uymayanlar direkt arafata çıkıyor efendi hazretleri çok kızar onlara mevla diyor arefe günü çağırıyor bu da diyor ki bir gün evvel geldim ya Rabbi. ya tamam da bugün senin minada git dedi habibim orada sünnet etti sen niye bugün sünneti terk ettin de geldin terbiye günü minaya çıkılacak öğlen namazında orada kılınacak ama şimdi arafata direkt çıkarıyorlar zorluk olması falan ya zorluk olmadan da bu sevap olur mu ya terbiye gününün namazını kılsa Mina'da zikreden ne kadar sevap alıyor o da burada aynı sevabı alır o namazın tarifini yapmadım 78. sayfada terbiye günü kırmızı yazmışım kırmızı kalem evet geldik efendim Arafa gecesinin namazı yani pazarı pazartesiye bağlayan gece efendim bu namazın da tarifi var 10 rekat kılınıyor 5 selamla müjdeleri sayısız. Geldik Arefe gününün namazları. Arefe günü günlerin efendisi. Arefe günü bütün günahların döküldüğü efendim. Tecellilerin yağdığı büyük bir gün, fazileti sonsuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ma'ru ye şeytan ve asgara ve ahkara ve la ahra ve la aqyaza min fi yawm Aref. Şeytan Arafe gününde olduğu kadar hiçbir gün daha öfkeli, daha sinirli, daha e, gayızlı, gazaplı görülmemiştir. Ancak Bedir günü müstesna diyor. Dediler ya Resulallah Bedir'de ne oldu? Bedir'de ne zaman Cebrail aleyhisselamı gördü ki melekleri sürüyor harbe, o zaman çok sinirlendi, kızdı diyor. Bedir'in dışında hayatı boyunca iblisin en kızgın olduğu gün ne gün? Arafa günü. Hangi arafe, o ramazan bayramındakine arafa denmez her şeye arafa diyorsunuz ya arafe hangi gün bir tek kurban bayramından eve yani hacıların arafata çıktığı gün arafedir başka gün arafa olmaz o gün niye kızıyor çünkü o gün ikindiden sonra vakfeler bitiyor akşama doğru bütün günahlar dökülüyor orada da ne kalıyor resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua dua dua dua arafat vakbesinde ümmetin bütün günahları af oluyor İblis kafasına taşları toprakları saçıyor bir sene on sene elli sene adama günah işlettim geldi burada bir günde döktü diye şeytan sıfıra çıkıyor bütün kazancını yitiriyor sermayesini tüketiyor hani adamlar da bazıları gidiyor diyor ki hani elli senelik dostumu taşladım diyor ya hacca giden bazıları 50 senelik dostumu taşladım ne demek yani tevbe ettim dönüş yaptım 50 sene bu şeytana uymuştum diyor taşlıyor Allah Teala hiç dost olmaktan muhafaza eylesin ama bazıları dost olmuş yani ne yapacağız sonra yine Efendimiz üzüntülü dediler ya Resulallah yani seni üzüntülü görüyoruz bir şey beyan etmedi ne zaman Mina'ya indiler Müzdelife'ye indiler Gece orada namazları cem ettiler. Sabah vakfaya durdu. Vakfe saatinde gülmeye başladı. Dediler ya Resulallah sen bu saatte hiç gülmezdin. Çünkü dua saat hep ağlıyor üzüntülü. Bu saatte niye güldün? Dedi ki niye güldüm? Çünkü dün müjdeyi aldım. Ümmetimin affını istedim. Şefaat hakkını istedim. Ve lakin kul hakları müstesna oldu. Ne zaman ki buraya geldim dedim ya Rabbi. Sen... Hakkı geçenin, hakkını o adam dünyada ödeyemedi, edemedi, adamı aradı, bulamadı, parası çıkışmadı, buluşamadı, adam inat etti, helal etmedi. Bunlar ne olacak ya Rabbi? Bu kadar kul hakkı var. Kadirsin ki o hak sahibine cennetten, mükafatlardan bazı şeyler verirsin, teklif edersin, o da hakkını bağışlatırsın. Bunu yapmaya gücün yeter. Böyle bir dua Rabbim bana ilham etti. Ben de bu duayı yaptım. Rabbim de bana söz verdi, senin ümmetinden tövbe edenlere kul hakkı üzerine geçmişse de döndü ki ödemeye adamı bulamadı. Veya ödediği adam almadı. Veya ödeyecek gücünü kaybetti, iflas etti, artık ödeyemez hale geldi. Niyeti ise tövbe ettiyse ben hak sahibini razı edeceğim, onu bağışlattıracağım. Bu müjdeyi de aldım diyor. Şimdi görseydiniz şeytanı diyor, Dün yine bir ümitlik kaldı kul haklarından ben yine bunları cehenneme attırırım diye. Bu sabah hangi sabah? Kurban bayramı sabahı. Bu sabah öyle bir sabahtır ki şimdi şeytanın feryat ettiğini duyuyorum ona gülüyorum diyor. İblisi görüyorum ona gülüyorum diyor. Onun için çok büyük günler, çok büyük geceler, faziletler sonsuz. Arabe gününün namazı. Dört dekat bir namaz var birinci maddede. ikinci madde bu Ureyra hazretlerinden, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Arafa günü hangi gün kardeş? 14 Ekim, Pazar, Tesi. Öğlenle ikindi arasında dört dekat kılacak. Bu namazın tarifi burada yazılmış. Müjdeleri burada yazılmış, hepsini tek tek sayacak vaktim yok, bir milyon hasene. Kur'an'daki her harfe mukabil cennette bir derece, her iki derece arası 500 senelik mesafe. Aradan gidiyorum, nokta nokta nokta. Niye? Siz okuyun çünkü neden? Hanımlarınız kızar şimdi bana belki, müjdeler var cennette. Anladın mı? Feministler var, meministler var bilmem neler var. Onlarla mı uğraşacağız kardeşim? Feministin meministine. Şimdi hep hadisler inkar ediyor bu feministler ya. Bu aradakiler nokta nokta. Bunları devam, oradan okuyorsunuz. Efendim sofralar ye, e, 70 bin sofra inciden, yakuttan her sofrada 70 bin çeşit kuşetleri, efendim tatlıları, balları, miskleri Ateş değmemiş, ocakta pişmemiş. 70 bin sofranın ilkinden nasıl lezzetleyiyor, sonunu da öyle lezzetleyiyor. Tıkanma yok, gaz yok, efendim kolesterol yok, şişme yok, inme yok. Adam kalpten gider. 70 bin sofra yenir mi ya? Ahiret bu ya. Efendi Hazretleri dedi, Musa Aleyhisselam'ın asası gibi. Bir vadi dolusu büyücünün malzemesini yuttu. Ondan sonra yine asa, baston oldu geldi. nere gitti bu kadar malzeme? cennette öyle ötecek Allah Allah sonra bir kuş gelir kanatları yakuttan gagası altından 70 bin kanadı var hiç duyanlar onun sesinden daha hoş bir sada duymamışlar ya. ey arafe gününün ibadet adamları cennette cennette mahşerde diyor ki merhaba kime merhaba yahu bütün hepimiz mahşerde dizilmişiz Efendim, herkes başına ne geleceğini bekliyor, böyle bir kuş geliyor, Araf'e günü ibadet edenlere merhaba. E o zaman sen ne diyorsun, ben burada özel bir muameleye tabi tutulacağım. Anlıyorsun. Ondan sonra efendim, öyle ikramlar kabrine konduğu zaman, Kur'an'daki harf sayısınca, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar harf var, onu da yazacaktım, buraya da unutmuşum herhalde. Kur'an-ı Kerim'deki harf sayısınca bir nur verilecek mezarından bu namazı Arafa günü kılanlar. Sayfa kaç? Dergide sayfa kaç? 79. İkinci madde. Bu namazı Arafa günü kılanlar tarifine bakarsınız, müjdelerine bakarsınız. Detayı burada yazılıdır. Kabrinde Kur'an'daki her harf karşılığı Öyle binlerce, on binlerce nur verilecek ki mezarında yattığı yerden Kabe'de tavaf edenleri mahşere kadar canlı seyredecek diyor. Canlı yayın var ya şimdi Mekke kanalı. Ha, al sana canlı yayın mezardan. Kıyamete kadar. Buradaki canlı yayın yağmur yağdığı mı bozuluyor uydu. Evet. Cennetten bir kapı açılacak mezarına... O müjdeleri, mükafatları görünce kabirden duaya başlar. Rabb'e akım isya, Rabb'e Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar. Çabuk gideyim ya Rabbi çabuk gideyim. Ya sen çabuk kopar diyorsun ama sen garantilemişsin de. Yandaki mezardaki herif inim inim inliyor. O da oradan bağırıyor ya Rabbi kıyameti kopartma. Çünkü ona da cehennem canlı yayından gösteriliyor. Adam diyor ki hadi buradaki sopalara alıştık idare edeceğiz mezarda diyor. Orada yanmayalım bari diyor. Yandaki diyor ki ya Rabbi kıyameti koparma ah sen ne mübarek adamsın harafe gününün namazını kılmışsın on geceleri günleri bilmişsin haramayı saymışsın hürmetini bilmişsin ondan sonra tabi mezardan yalvarıyorsun ya Rabbi kıyameti kopar ama işte bir de koparma diye inim niyenler var kazanalım inşallah kazanalım burası kazanma yeridir arkadaşlar evet müjdeler çok üçüncü maddede de bir namaz var bu kolay her rekatta üç fatiha Besmele ile başlıyor. Yok bu da kolay değil ya. Hay <gülüyor> mübarek. Üç kulya kafirun yüz kulu Allah'a her biri besmeleyle. Namazda besmele okumuyor biliyorsun. Normalde namazda besmele okumuyoruz. Kulu Allah'ların başında inna ta'yın başında. Fatiha'nın besmele çekiyoruz. Zamm-ı sureden evvel besmele okumuyoruz ya. Hanefi Ama bu namazın tarifinde besmeleli diyor. Yani tarife uyacaksınız. Bunlar nafile namazlar. Evet geldik bayram günü namazları sayfa 80 sıralı gidiyorum hoca beni bayram günü bitmedi mi ya e 10. gün bayramda mübarek 10 gün bitmiyor ki e gitti kurbanı kestik zaten kurban kesenler ne yapmayacak kurbanının etinden pişirene kadar yemeyecek farz mı değil ama Resulullah Efendimiz öyle yapar sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> hoca efendi biz girdik bir kuyruğa bizim kurban ikinci gün kesilecek. Oo sen iki gün duramazsın. Sen ye bari ne yapayım Gelin Kalkıp bak. Bana başlarsın hakaret etmeye. Ulan yaktın bizi hoca. Ne yaktın seni sen? küt kurbanını birinci gün kestin bu arada kadar. İkinci güne kuyruğa mı giriliyor ya? Ama sünnet nedir? Kendi kurbanının etinden. Ramazan bayramında oruçlu olmadığını göstermek için tatlı bir şey yiyip çıkmak sünnet. Kurban bayramında da hiç evden yemeden İmsaktan sonra yemeden çıkmak sünnet bayram sabahının sünnetleri edepleri, müstahapları, zikirleri, duaları tümünü yazdım. Tümünü yazdım. Bakalım okuyacak mısınız? Mübarek adam senede iki tane bayramımız var. Öbür türlü deli gün bayram. Akıllıya iki bayram var. Şunları akıllıca sünnete ittiba üzere ihya edelim. Bayram bayram Namazından sonra, hutbeden sonra işte bir selamla dört vekat namaz var. Birinci madde. Birinci maddede bu elli senelik günahı olsa silinir diyor. Bu birinci maddede. Bunun tarifi seksende. Bayram sabahı, bayram namazı bitti, evine gitti. Veya evine gitmedi, kurbana gitti. Ekseriyet namazdan kurbana gider. Kurbanını, fakirse kurbanı yok. Canı kurban olsun Allah'a. Fakirin canı kurban mübarek. Ey gidi fakirler. Ne mübarek onlar. Onlar zenginlerden 500 sene evvel cennete girecekler. Sabrederlerse. Sabrederlerse. Allah dünyada öyle yaparsa ahirette de böyle yapar. Ümmetimin fakirleri zenginlerinden 500 sene evvel cennete girer. Yarım gün evvel. Yarım gün 500 sene. Hadis-i Şerif. Şimdi evine girince iki rekat namaz kılar. Bu kolay. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İnne altayna, oh bildiğiniz sure, dişinize göre, fakir kimse ise diyor bunu yapan, kurban kesemiyorsa Allah Teala tam bir kurban kesmiş sevabı yazıyor. Bu namazla, yalnız peşine duası var. Zengin ise kurbanını keser, kurbandan sonra iki rekat namaz kılmak, sünnet yani müstahap, bir adam kurbanlık kestikten sonra ne yapacak? eline başına dikkat etsin tabi kambancısı, elbisesini değiştirir. Ee, iki rekat kurbandan sonra namaz kılar. Akabinde duası var. 80. sayfede inne salahati ve ve ve diye başlıyor. 3 satır. Kabul olsun diye. Bu kişi de kurbanından sonra bu bö şekilde dua ederse bunun da kurbanı kesin kabul olur. Fakir ise kesemiyorsa kesmiş maa bağlı Kesmiş ise, kabul olduğu ne belli? Bakalım Rabbim kabul edecek. Yarın ahirette karşına çıkaracak mı? <gülüyor> Kurbanlarınızı büyük tutun. Mümkün mertebe iyi para verin. Güçlü alın. Çünkü sırat köprüsünde binekleriniz olacak. Ama kabul olursa, kabul olmasa ne olacak? Şimdi yedi hisseye girmişler. En cılız de, ineği almışlar. Lan hanginizi taşırsın bu ineği? Yediniz birden buna binerseniz mahşer desen. Biraz para ver be. Fakirsen zaten kes be. Kesecek durumun varsa da biraz şöyle ele buta gelsin ya. Şartları var, şartları var. Şimdi bazı kurumlar var çok ucuza kurban şey. Ya çok ucuza ama işte o da gider ya boynuzu kırık alır ya efendim cılız alır bilmem ne alır sonra ahirette bilmem yani bunlara da dikkat etmek lazım insan. Her şeyin usulü var. Bu 80. sahibedeki kurbandan sonra bu namazı kılacağız inşallah hoca efendim ben kurban kesiyorum ama vekalet verdim adam kesiyor ee, biz de İstanbul'da öyle yapıyoruz yani kendim elimle kesemiyorum zaten tavuk bile hiçbir şey kesemiyorum beceriksizlikten hayvana zahmet veririm diyesini sünnettir kesmek ama e, beceremem ki kesmeyi beceremem diye zahmet vermeyim diye tabi kestiriyoruz o zaman mesaj sistemi var efendim şey yaparsınız o kurbanınıza vekalet verdiğine dersin benim kurbanım kesilince bana mesaj at, telefon et niçin? ha benim kurbanım kesilmiş dersin sen de kalkarsın iki rekat kurban namazını sünnet namazını kılarsın bu namaz 80. sayfede peşinden de bu duayı okursun Rahman, kurbanın mutlaka kabul olur evet terviye günün orucu hangi gün yani haftaya haftaya pazar ya hoca ben haftaya pazar da biz oruç ya bak haftaya pazar bu yarınkinden daha kıymetlidir çünkü terbiye günü resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiye günü bir seneye kefarettir bir seneye kefarettir ne demek deminki müjdelerde bir sene oruç tutmuş gibidir bu ne demek bir senelik yaptığı bütün günahı sildirir çok müjde var hadis-i şerifte terviye günü oruç Allah Eyüp aleyhisselamın belasına sabrettiğinde aldığı sevabı verir Allah Allah Arafa günü tutarsa İsa aleyhisselamın sevaplarına Rabbim onu nail eder Arafa gününün orucu Müslim hadisi muhteşem savmu yevmi arafa yükeffiru senetel maziye vel bakiye burası ince bir şey hiçbir günün orucunda böyle bir şey duymadım Müslüm hadisi sahittir. Arafa gününün orucu geçen senenin günahına da kefarettir. Kendisinden sonra gelecek senenin günahını da sildirir. Bu nasıl bir şey ya? İşte gelmiş geçmiş günahları af olur diye bir müjde var ya Kur'an'da peygamberimiz hakkında. İnnafetehna'nın başında. <gülüyor> geçmiş ve gelecek günahların başlanmış. İşte hiçbir amelde bu müjde yok. Bazı amellerde var. Bazı hadislerde var. Mescid-i Aksa'dan ihrama girse, Mescid-i Aksa'dan ihrama girip ömre yaparsa diyor Kudüs'ten, gelecek günahlar da affolur. Böyle hadisler var. Çoğunu da yapamıyoruz. Ama arafe gününü tek gün tutacağım hoca efendi derseniz, hangi günü tutun? Arafe gününü tutun ki, geçen senenin silinmekle kalmasın, gelecek senenin günahları. Da... E Gelecek senenin ne günahı yapacağımı ne biliyor? Allah-u Teala senin ne günah yapacağını önceden bilir peki buna nasıl kefaret olur bir allah Teala seni gelecek sene günahlardan korur eğer günah düşersen de tevbe nasip edecek demektir tevbe de etsen kabul edecek mi etmeyecek mi kesin değilken Arafa gününü tuttuğun zaman tevbenin mutlaka kabul edeceği kesin demektir çünkü kefaret oldu ya anladınız mı Yoksa yaptığın günahlar yazılmıyor demek değil. Öyleyse arafe günü tut ne yaparsan yap. Öyle değil. Günahtan yine sakın. Ama günahtan koruyacak. Korumayıp da düşürdükleri olsa da günah. onlara tevbe nasip edecek. Tevbe nasip ettiklerinin de mutlaka tevbesini kabul edecek, reddetmeyecek. Ne kadar müjde oldu şimdi? Önümüzdeki bir seni, e Her sene de bunu yaparsak ne olacak? Tuzun inşallah. Hele ki pazartesi çok önemli bir gün efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor özellikle dokuzuncu günü tutun yani ne demek Araba günü tutun o kadar hayır ve bereket vardır ki sayılar hesaplar onlara yetişemez Araba günü oruç tutana o gün oruç tutan tutmayan sayısınca sevaplar ve müjdeler vaat edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Senenin günleri içinde en çok oruç tutmayı sevdiğim gün Arafa günüdür." Amma velakin hacılar Arafat'tayken tutar mı? Biz de hacca gittik hep Arafat'ta. Tutmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Hacılar Arafat'ta çok yorgun düşer, susuz kalır. Eğer öyle olursa da duadan geri kalır. Çünkü Arafat vakfesinde en mühim mesele nedir? Dua ve zikirdir. Burada olanlar oruç tutar Orda olanlar tutmasa üyeder. Ama adam ben güçlüyüm, kuvvetliyim. Ben oruç da tutsam Arafa günü Arafat'ta, hiçbir duamı, vazifemi eksiltmem diyorsa tutma müsaadesi vardır. Ve lakin ekseriyetli hakikaten zordur. Gidenler bilir. Onun için duaya ağırlık vermek lazımdır. Şimdi geldik Zülitçe'nin zikir ve duaları. İyi dinleyin. Bugünlerde dualar reddedilmez. Dünyanın en faziletli günü Arafa günü olduğu için... İbn-i Abbas Hazretleri buyurmuşlardır ki bugünler tehlil, tekbir, zikir günüdür. Onun için sevaplar kat kat artırılacaktır. Zikri çoğaltınız. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bir dua ettim kabul görmedim. Mevla buyurdu ki bana bir özel bir şey öğret. Özel bir şey öğret. Onunla yalvaracağım. Mevla buyurdu ki Ya Musa on günleri bekle bak biz geldik şimdi on günler geldiğinde la ilahe illallah zikreyle ne istersen vereceğim dedi ki Musa Azem ya Rabbi ben sana özel bir şey istedim sen de bana la ilahe illallah dedin de la ilahe illallah herkes diyor Mevla buyurdu ki ya Musa bu günlerde bir kere la ilahe illallah okuyana yedi kat gökler yedi kat yerler mizanın bir kefesine Konsa bir kelimeyi tevhidin sevabı, öbür kefeye konsa hepsini tartar. Bugünlerin bereketiyle. Okuyalım buyurun. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah allah Ekber. allah, Ekber. allah Ekber ve Lillahil Hamde. İşte bak içinde la ilahe illallah var mı? Allahüekber var mı? Velillallahülhamd var mı? Var. Bir tesbih yok bunda. Kerigıl hepçi var. Sübhanallah Allahsız ama tekbir böyle. Tekbirde tesbih yok. Şimdi Allahu Teala bu günlerde İsa Aleyhisselam'a beş zikir öğretti. Bu geceden başlıyorsun. Yarından başlayalım inşallah. Ben bu geceden de kolaylamak isteyen belki yarın zor olur. Yarısını bu gece yapayım yarısını. Bu zikirleri öğretiyorum. Ondan sonra daha uzatmayacağım. Çok iş var ama vakitler yetmeyebilir. Bu Kurban Risalesi. Burada yer yoksa Dergide sayfa yetmedi. İki tane yazarın yazısını bile koyamadım. Çok zikir yazınca. Dergide yer yetmedi yani. Onun için bu kitapta yazdığım için oraya havale ettim. Kurban Risalesi'nin 148. sayfasından itibaren söylüyoruz. Hümeyr el-Leyfi Hazretleri, bunu İmam Semerkand'i zikrediyor, Abdülkadir-i Geylani zikrediyor, çok sahih biri var. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a beş zikir hediye etti. Cibril Aleyhisselam bunları bu on günlerde getirdi. Bu beş dua ile dua et. Teala nezdinde bu on günün ibadetinden daha eftali yoktu. Birinci zikir, bir tane okuyalım beraber, hepsinden birer tane okuyalım. Bunlar kaç kere okunacak? He? Yüz, yüz, yüz, beş tanesi de yüzer kere okunacak. Bu on günde bu zikirleri yapsan, samimi söylüyorum, ondan sonra farzların dışında yan gelip yatsan, yine de senden eftal kimse yoktur diyorum sana. Öyle bir zikirler, benden söylemesi. Bak farzların dışında diyorum, farzların dışında. Sadece bu zikirleri yapsan sonra yan gelip yatsan. Ha, ne kadar yaparsan o kadar kar ama bunlar çok önemli. Birinci zikir, buyurun. La ilahe illallah vehdehu la şerikele lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumitu bi'edihil hayru ve hu ala kul şeyin kadîr Kaç kere okunuyor? 100 Başladı bu geceden. Şimdi havariler sordular, bunun sevabı nedir? İyi ki sormuşlar. Bizim millete sevap söylemezsen hiçbir şey yapmaz. Ya 100 tane söyleyeceğim, 15 dakika tutacak. Ne müjdesi var? Allah rızası için. Müjdesi yok. Allah rızası için. Allah rızası ne demek? Böyle doğal Allah ki var? Allah rızası cennetten de büyük be kardeş. Ama yine de bizim millete bir müjde demek lazım teşvik için. İsa sen buyurdu ki, bunu 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi o gün hiç yer halkından hiçbirine sevap yazılmaz. Yer halkından. 1 milyar 600 milyon Müslüman var. Zaten gavurların bir sevabı hiç yok. Olsa olsa yine bu Müslümanların sevabı yazılanlar var. Bunların içinden bu 100 taneyi okuyan kadar kimseye defterde sevap yazılmaz. Birinci, ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen müstesna. Onun için siz yine ver Bir 101-102. Bir şey yapın. Yine birinciliği kazanın ya. Ah! Bir yarışma olsa da şöyle 10 milyon fazla alayım diye yani ne rezilliklere katlanıyor bu millet ya. Bak sana derece. İkinci zikir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerikele ilahen vahiden sameden lem yetkiz sahibatan vela velada kaç kere 100 kere okuyacak mısınız ya yapın ya ben siz zengin olun istiyorum ahirette ya çok kazanın be kardeşim bu 10 gün bir daha gelmez sene de 10 gün ya evet İshak'a aleyhisselama sordular sevabı nedir bunu yüz kere okuyan Allahu Teala 1 milyon hasene yazar 1 milyon günahı olsa siler Bizim içimizde 1 milyon günah olan vardır ha. Yani parmak kaldırın deseler ben yaptırırım. Çok günahkarız ya, çok ya. 1 milyon günahı olsa siler. Peki hoca efendi ne var? Uyanık ya şimdi bir şey soracak. Halbuki alimler hepsinin cevabını vermiş. Diyor ki hocam ne var? Benim 1 milyon günahım yok. Ne yapayım şimdi? Hani bazı hadislerde diyor ki 50 senelik günah olur. Çocuk dedi ki ben 18 yaşındayım hoca efendi. Ne yapayım 50 senelik günah kefare. O 50 senelik günahı siler hadisinde alimler ne ilmi izah etmiş biliyor musun? Söyleyeyim mi? He? Merak ediyor musunuz yani? İlginç değil mi? <gülüyor> Diyorlar ki 50 senelik günahın yoksa o zaman sana öyle bir sevap verir ki 50 senelik günahın olsaydı onları karşılayacak kadar. Aldın mı şimdi cevabı? He? Sen o hadislere ben 18 yaşındayım. 50 senelik günahım yok ki. Sen çok biliyorsun. Bak cevaplara. Oturdun mu şimdi? Ha otur aşağı. Haddini biz Alimler her meseleye cevap verdiler. Demek ki 50 senelik günaha yetecek kadar, karşı gelecek kadar mizanda sevap veriyor sana. 50 senelik günahın yoksa eğer. Ondan sonra müjdesi kıyamet günü en fazla haseratın sahibi olur. Allah Teala cümlemize nasip et. Ya eylesin amin, amin de okursan nasip eder işte amin demek olmuyor ki. Hocaefendi ne var? Karnımız acıktı. Allah doymanızı nasip etsin. Amin. E amin ne olacak? Allah Allah. E git de bir ekmek al bir sandviç, bir şey yedi ha. Amin dedi. E bir de git ye yani şimdi. Sade aminle karın doymuyor. Ondan sonra da diyeceksin ki dua da ettik hala doymuyoruz. Ama duanın yine faydası var mı? Var. Çünkü burada amin dersin Allah okumayı nasip eder. Amin dersin, Allah doymayı nasip eder. Çünkü bazı kere adam ne diyor? Yiyom yiyom, doymuyorum diyor. Bazısı da yiyip çatlasa doymuyor. O doymama hastalığı da var. Yine amin demenin faydası vardır. Amin karın doyuruyor yani. Amin karın doyuruyor. Üçüncü zikir, beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le le'l mulk ve le'l hamd yuhyi ve yumiitu ve huve hayyul la yamuut bi yedi'l hayr <gülüyor> ve şey'in kadir kaç kere Üf ağırlığa bak aman ya Rabb hem kelime-i şehadet hem kelime-i tevhid hem şirkten beraat Bu günler tehlil tehlil yani tevhid la ya ilahe illallah tekbir günüdür bunu okuyana ne var? İsa'cığım beyan etti. Üçüncüyü yüz kere okuyana gökten yetmiş bin melek iner. Sırf o adam için. 100 kereyi bitirince bu üçüncüyü gökten yetmiş bin melek elleri açık bir halde inerler. Yetmiş bin melek gelirler adam başına. Ya Rabbi bu kuluna rahmet eyle. Feyiz yağdır, bereket indir, günahlarını affeyle. Salaf ve selam ederler. Yetmiş bin melek ya. Bugün dünyanın hangi kralı, hangi ağası, hangi paşasına 70 bin melek gelip dua eder be. Ancak bu zikri yapamam. Onun için biz herkesten daha zenginiz. Çünkü biz Rabbimizi zikretmekteyiz. Rabbini zikredenden daha zengin kimse olamaz. Dördüncü zikir kısa. Hasbiyallahu ve kefa, semiallahu limen de'a, allahi Arapça bilmeyen Türkçe de yaparım ama manaları daha uzun. Arapça bilse tabi daha gizler kolay ama Türkçe'de okusa olur ne diyeyim zikirdir Allah yeter artar Allah dua edeni duyar Allah'tan öte aranacak varılacak bir yer yoktur diyor bu yüz kere okunuyor kısa da bir şey bazı rivayetlerde devamı var ama benim aldığım kaynaklarda bu yetiyor bunu okursa yüz kere bitirdiği anda bir melek görevli burada bekler dudaklarda ağızda zaten melekler var bir meleğin sırf işi salavat getirir öbür zikirleri almıyor bir melek sırf salavat getirirsen buyurun Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ala alihi ve ve sellem aldı bir melek hep götürdü Resulullah'a ravza için. o özel o melek o başka zikri almıyor hep özel Mevla'nın mürettebatı çok bizim gibi değil <gülüyor> Efendim, maaştan tasarruf üç kişinin kişini bir kişiye yükle bütün işler bozulsun <gülüyor> E ne yapar? Maaştan tasarruf. Nasıl çalıştıracak fazla adam? Halbuki Mevla hepsine ayrı adı, melek gönderiyor. Bu melek onun ağzından bu zikri alır, Mevla'nın mekandan münezzeh huzuruna koyar, Mevla'nın mekanı yok. Mevla tam o zikir bittiği anda Rabbim tecellisiyle o kuluna bir bakış bakış bakış atar. Bu kadar yedi milyar kulu var. 70 milyar belki cini var bilmem ne kadar meleği var hepsinin içinde Rabbim hepsini görür ama bu zikri yüz defa yapana özel bir bakış atar o anda ona bir tecelli bakar tam bu zikri öyle bir okuyun ki okuduktan sonra bilin ki Mevla Teala'dan bir nur size parlayacağını o anda niyet edin işte diyor bir kere rahmetiyle nazar ettiyse ebediyen azap etmez diyor yani ondan sonra o kişi ebedi bedbaht ve mahrum olmayacaktır işte o tecelliyi alacağız. On kere almak mümkün bu on gün içinde. Beşinci dua biraz da uzundur. O da yüz kere okunuyor. Efendim bir kere okuyalım. Allahümme lekel hamdü, kellezi qul ve hayran mimma nequl Allahümme leke salati ve nusuki ve mehyaye ve memati ve leke Rabbi te-rafi, Allahümme, inni auzbika, min adab al ve min şatat al-amri. Allahümme, inni asaluka, min khairi ma, tajri bihir rihu. Bu da üç kere okunuyor. Bunun manası çok büyük. Bildiğiniz gibi bir şey değil. Hadis şeriftir. Arafah günü yapılan da dualardandır. Rüzgarın getirdiği bütün mikroplardan, hastalıklardan, kabir azabından, kafa dağınıklığından, gönül vesvesesinden, hepsinden sığınma vardır Bunun sevabı mükafatı nedir? İsa aleyhisselam buyurdu ki bu dua bana aittir, sevabının açıklamasını yapmam için Mevla izin vermedi. Bunun sevabı açıklanmadı. Bunda büyük bir şey var, hoca de zaten çok uzun, sevabı da belli değil. Ne olacağı, bu kalsın bunu nasıl yapsak acaba? diyenleriniz olabilir. Ama e, yani ne bileyim 100 tane yapanınız çok makbule geçer. Bari 10 tane de olsa bir şey yapın yani. Bundan da en az bir kere de olsa o dördünü yapanlar bir kere de olsa bu duayı da yapsınlar. E bundan Hazreti Haşim İbn Kasım Hazretleri diyor 10 günlerde bu duaları okuyan evliyaullahtan bir zat mana aleminde baktı ki evinde üst üste konmuş nurdan 5 tane tabak var evimizde, ocağımızda, hangi bu zikri yaptığımız yerlerde, nurdan tabaklar halinde bereket ve rahmetler yağacak üzerimize inşallah. Bu Kurban Risalesi. 15 lira üzeri fiyatı vardı. Dedim 10 lira yapalım da çok insana dağıtalım. İndirdik bunu yani. Fiyatı da indirdim. 10 lira nereye vermiyorsunuz ya? 10 lira. Nereye vermiyorsunuz? Şimdi bu mübarek günlerde hayır yapan, yardım yapan, iyilik yapan, e, nebilere, rasullere yapmış gibi bu millete ekmek vermekten önemli zikir öğretmek şu zikirleri yapsa ebedi ahiretini kurtaracak en büyük hediye en büyük hayır kitap hayrıdır sadakayı cariyedir faydalı ilimdir ölsen mezarda defterin kapanmayacak sen niye akıllılık etmiyorsun bak bugün bir arkadaş aradı ben dedi bin tane dağıtacağım hayrıma dedi bin tane bundan dağıttı Allah razı olsun dedi ki evlere ocaklara gideceğim dağıtacağım zikirleri öğreti kim bunu yaparsa o yapandan bir misli kazanır. O yapandan bir misli kazanır. Bu kadar insan ahiret fukarası. Dünya zenginleri olabilirler. Ahiret fukarası. Şu zikirlerin günleri geldi. İnşallah kurban risalesi bir kuvvet verelim inşallah. Birer tane herkes gücüne göre alalım. Hayrımıza dağıtalım inşallah. Bu risale size arz ediliyor. Ondan sonra efendim, diğer zikirler hakkında yine dergide devamını bulursunuz Arife gecesinin duaları 87. sayfede bunları başka hiçbir kitapta yazmadım kitaplarımda yok ilk bu dergide yazdım Arife gecesi bir dua var bin kere okunursa Allahü Teala'dan ne istese verir ama ne istese ama ne istese ancak ne isterse vermez akraba ilişkilerinin kopmasını isterse vermez bir de günah bir şey isterse milli piyango çıksın ya rabbele alemin diye onu vermez günah ve akraba ilişkisini kesme dışında ne istese ama ne istese ya biraz da uzun gibi ama sübhanallahillazih diye başlıyor kaç kere okunacak bin kere benim yani gücüm yetmiyor ben de biraz yavaş okuyorum bir taneniz bunu yapsa, niyeti de benim mahkemeden beraat almam olsa, sonra ben o mahkemeden beraat edersem, o ne kadar sohbet, zikir, kitap hepsinin sevabı ona yazılır mı yazılmaz mı? He? Yazılır. Bir adres verdim işte. Bakalım bir uyanık çıkabilir bu iş. Uyanıklar var ya. E bu 87. sayfede bu zikir. Arafa gününün zikir ve duaları. Allah Allah Allah Allah Allah. Arafa günündeki zikirler. Arafa günü ne isterse dünya ahiret muradını Allah verecek. Resulullah Efendimiz ne zikirler yapardı? Hangi duaları yapardı? Sayfa kaç? Kaç sayfa kaç? 89'a geldik. Burada dualar var. Bir la ilahe illallah -al zikri var. 100 kere o var. 100 kere kulullah var. Zaten deminkilerde 100 kere giriyor ona. Deminkinden de girer. 100 kere salavat var. Kim bunları arafe günü yaparsa allah Teala melekleri buna şahit tutar, dualarını kabul eder. Mevlane buyuruyor biliyor musun? Bu, bu zikirleri yaptı ya, Arafat vakfesinde toplanan herkese şefaat etmeye kalksa şefaatini kabul eder. Arafat vakfesindeki milyonlara şefaat etmeye kalksa şefaati kabuldür bunu diyor bu zikirleri yaptığı için. Zikir, zikir, zikir. Bu 89. Zor bir şey değil. Salavat, bildiğimiz Allahu salli barik ama kısası var burada. Yani rivayet böyle. Bunu da amel edersiniz, devam edersiniz. 5 madde, 6 madde, 7 madde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları her sene Hızır Ali ile İlyas aleyhisselam bir kere toplaşıyor. Nerede toplaşıyor? Her sene bir kere. Hızır aleyhisselamın esas yeri nere? Esas yeri, merkezi nereye yer? Durduğu yer. Denizler. İlleş Aleyhisselam'ın durduğu yer nereye? Karalar. Bu karalıyla denizli diyor hadiste. Her sene bir kere toplaşır. Nerede? Arafat'ta. İhramdan çıkarlarken de birbirinin başını tıraş ederler. Hızır Aleyhisselam'la istiyor. Biri bir şey der, öbürü bir şey der. O der Bismillah La şükür hayra illallah. O der Bismillah La yasrubusü ve gayrullah. O der bismillah maşallah maabikum min ni'metin fe minallah. O der bismillah maşallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Arafa günü, bayram günü. Bunu her sabah okuyan, her gün okuyan boğulmaz. Pişesi yanmaz. Pişesi çalınmaz. Akşama kadar istemediği bir şeyle karşılaşmaz. Sabah okursa da ona göre. Bu zikirler de burada yazılmış. Hızır aleyhisselam ile görüşürsünüz inşallah. Daha burada kaç tane dua var biliyor musun? Arap'e günü yapılacak. Dokuz tane dua var. Onuncu dua ne biliyor musunuz? Al sana. Bir sayfanın tamamı bir kere okunacak. Arapça bilmiyorum. Türkçe. Arap'e günü bu duaların manasını okursanız, dininiz, dünyanız, çoluk çocuğunuz, ahiretiniz ve size lazım olan her şeyin bu dua ve hadiste toplanmıştır. Bir sayfa. Bir kere okuyacaksınız. Arap'e günü. Allah Teala kabule karine eylesin. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bayram gecesi ibadet eden, kalpler öldüğü gün kalbi ölmez, iman nuru sönmez, bayram gününün zikirleri, sayfa kaç? He? 95'e geldim. Dergiden sayıyorum, 95. Bayram günü. Bu da acayip bir şey. Bayram namazından evvel, 400 kere ya imanlar konuşuyor ya zaten bayram namazına kadar bayağı vakit geçiyor okursunuz ne okuyacaksınız la ilahe illallah dehu la şerikelerle burada sayıyor ya yani bildiğimiz vevala gülşenk Allahu Teala yine birinci maddeyi noktalıyorum nokta nokta 400 köle azadı sevabı var Allah melekler vekil eder, şehirler ona bina ederler kıyamet gününe kadar ağaçlar dikerler bayram sabahı okunuyor Bayram günü 300 kere Sübhanallah ve bu hamdi. Hiçbir bayram yaptık mı bunu yapmadık ya. Bu bayram yapacağız 300 kere ne diyeceğiz? Sübhanallah ve hamdi. Ne yapacağız? Sevabını Müslümanların ölülerine hediye edeceğiz. Kim bunu yaparsa zerre kadar imanla ölmüş bütün Adem babamızdan bugüne... Milyarlar belki trilyonlarca insanın kabrinin her birine bin tane nur girer. Hoca beni onların kabrine bin tane nur girer de bundan bana ne gelir? Hemen hemen menfaat. Hadisin devamında diyor ki, kendi de öldüğü zaman mezarına bin tane nur girer. Anladın mı sana ne var? Sübhanallahi, bu da bunları unutmayın. Sayfa. 95, ondan sonra efendim, Kurban kesmenin faziletleri, hadis şerifleri, Kurban kesenlere nail olan müjdeler ve saire ve saire. Böylece devam ediyor derginin sonu, efendim, sonunda Esma Hüsnen manzumeleri, beyitleri, birçok ilimleriyle beraber Allahu Teala. ...bu mübarek dergide yazılanlarla amel etmeye muvaffak eylesin... Amin. ...benim esas yazımda abdestin farzları... ...sünnetleri, edepleri, mekruhları, abdesti bozanlar, bozmayanlar... ...mes yapmanın şartları, çoraplar üzerine mes yapmak hangi şartlarla caiz... ...çıplak ayaklar üzerine mes edenler azaba düşer... ...bütün bu konuları yazmışım, onlar baş tarafta... ...bu dualar ve zikirler de son tarafta, yani buna dergi denmez... Ne denir buna? Birkaç kitap. Buna ne denir? Birkaç kitap. Rasul hocam neler yazmış, Talu hoca neler yazmış, Efendim bütün Kadir Mısıroğlu neler yazmış, Mustafa Özümşek hoca kurbanın teslimiyet maddesini neler, birçok yazı var. Ama Ali Eren hoca yine yapacağını yapmış, Mustafa İslamoğlu'na bir giydirmiş. Niye Mustafa İslamoğlu ne yapıyor? Kader Risalesi Hasan-ı Basri Hazretlerine iftiralar ediyor. Kader Risalesi mi fikirleri karıştırmak mı diyor. Bu İslam oğlu Hazreti Muaviye Efendimiz'e ne hakaretler, o kitapta neler yazmış, kitaptan sayfalar veriyor. Ondan sonra ne cevaplar, kadından peygamber olmaz görüşür, Hasan-ı Basri isabet edememiş. Bu hangi kadından peygamber olur diyor acaba ya. Bilmiyoruz ki bu hangi kadına tabi olmuş acaba ona reddiyeler neler sayfalar dolusu reddiyeler yapmış kalemine sağlık yüreğine sağlık eline sağlık diline sağlık Allah Teala bu kader meselesi çok ince kaderi karıştırmış İslamoğlu zaten inkar ediyor kaderi ya ona cevaplar yazmış yani bu dergiden azami istifade edersiniz inşallah ama sondaki 30 sayfayı böyle satır satır okumanız kendi menfaatiniz icabıdır hangi duayı kaçırmayın, hangi namazı kaçırmayın, takvimi kaçırmayın zikrinizi, fikrinizi kaçırmayın Allah Teala nasip eylesin amin bu hac ve duaları hacca gidenler için benim küçük risale, bunlar hep indirimli, ucuz şekliyle olsun ki hizmet olsun diye devam ettik bir de bu Erba'in İdrisiye'yi siz aldınız herhalde getirilmedi, yok elimizde de yok, bitti, kitap bitti baskıda, yani kitap yok da bundan da alanlar için ne dedik Mahkeme için 156 kere benim mahkemem salı günü olacak diye herhalde efendim şurada bir sayfa tespit ettim. Onu sizlere de paylaşacağım da o zikri yazın yaparsınız inşallah. Bize de niyet edersiniz. İşte hangi Yasin okuyabilen Yasin okur. Hangi zikri yapabilen onu okuyabilir. Amin. şeyde ilan ettik ama bir bakalım 62 62. sayfada var. 208. sayfada var. 213. sayfada var. Bunlardan herhangi birini yapabilirseniz evdesin kitaplarınız var. Onlardan amel ederseniz inşallah bana niyet edersiniz. Allah hayırlı hükümler nasip eylesin. Amin. Bu da kurbanla ilgili bir sohbetim. Acaba bu hangisi? Bilmiyorsunuz. Kaç saat oldu belli mi için? Bir buçuk saatlik sohbet. Bu konuştuğum konular yok. Farklı. Bu CD olarak. Bunlar zaten 5 lira bir şeyler. Herkese dağıtılabilir. Kurbandaki teslimiyet. Allah'a teslimiyet meselelerini işledim. Bir de burada anlatamadım. Terviye gününün ne demek. Arafe'ye niye Arafe'dendi. İbrahim Aleyhisselam'ın meseleleri İsmail Aleyhisselam'a kurban etmesi. O konuları anlattığım bir sohbet olmalıdır. Bir sohbet de vardı onda çok da millet neşelendi etti ama ağlanacak halimizde gülüyoruz. Bu sohbet CD halindedir. Size arz ediliyor. Efendim arabada, evde, ocak, her yerde dinlenebilir. Allah Teala Hazretleri tesirli halka ilesin. Amin. Subhanallah ve Rabbil Ala muhammedin ve ala ve ne'udzuke minel nâr Allahümün nâ'a se'elüke al-Cenne ve mâ kâr rabbe eyle yâmi qavni ve amel ne'udzuke minel nâr ve mâ kâr rabbe eyle yâmi qavni ve amel Allahümün nâ'a se'elüke m'khayr Muhammed sallallahu te'ale aleyhi ve selleme ve min Muhammed sallallahu aleyhi ve ve la <Sülüyor> havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yarhamar rahimin yarhamar rahim. Yarhamar rahim. ile mağfiret eyle. Gecemizin mübarek eyle. Kadir gecesini ihya sevabı ihsan eyle. Allah'ım gafletten muhafaza eyle, tembellikten muhafaza eyle. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne hayırlı dualar varsa hepsini nasip eyle. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz hakkında nelerden endişe ediyorsak, korktuklarımızdan emin eyle. Umdüklerimize nail eyle. Adımlarına bu kardeşlerimizin hac umre sevapları Buradan dağılırken mağfurin zümresiyle, ilhak eyle, çoluk çocuklarımızı salih eyle, hayırlara muvaffak eyle, ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya fatihin. Sen fazl-ı kerimle ya Rabbi tekrar buluşmayı nasip eyle, zülhicci ayına tekrar kavuşmayı nasip eyle. Ya Rabbi arafa terviye gecelerine, bayram gecesine kavuştur, sabahına kavuştur, dostların gibi kavuştur, kabul eyle, makbul eyle, şimdiden ya Rabbi becektir, muvaffak ile. Amin diyen dillerine ayrıca hibdene azahat eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, kaza geçirenlere acil şifalar efsaneye. Talebelere keskin zekalar efsaneye. Askere gidecekler sana emanet ettik sen muhafaza eyle. Ya Rabbi ya Rabbi çocuklarımızı namaz ehlinden eyle. Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Allah'ın namazlarını bırakmayacak, ibadetlerinden geri kalmayacak şekilde, helal rızıklarla cümlemizi merhum eyle. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin. Ve rahmetu 2 Kasım cumartesi İnşallah önümüzdeki sohbet yatsı namazını mütakip olacaktır. Eğer ki saatler geri alınsa bile, takvimler geri gitse bile, biz yatsı namazına daima saat sekizde duracağız. Saatler geri alınsa da, yatsı namazı altı buçuklara, altılara düşse de, milletin yetişmesi için çevre vilayetlerden yatsı namazı daima sekize sabitlenmiştir. Sekizde ezan okunup inşallah yatsıya durulacak. Yatsıya bu takibet sohbet yapılacaktır. Birinci duyurumuz. Kurban derileri elhamdülillah bu hava kurumu, civa kurumu kalktı artık. Ee, vakıflar toplayabiliyor. Buradaki dernek ve vakıflarda derilerinizi bekliyorlar. Bundan dolayıdır ki burada efendim kurban derilerinizi bu hizmete getirebilirsiniz. Yardım toplayacaklar. Bu geceden iyi yardıma vermeye ne gece bulacaksınız? Şimdi bak demin burada oturduk konuşuyorduk. Ne konuşuyorduk? Sizi bekliyor. konu? Ne konuşuyorduk orada? Şu arsanın alınmasını konuşuyorduk. Önümüzdeki şuranın. E şimdi burası kapanırsa nasıl olacak? Kıblemiz, duvarımız, her şeyimiz. Bak burada hizmetler yapılacak. Buranın alınmasını konuşuyorduk. 200 lira, 250 lira para lazım. 250 lira ben de vereyim hoca. 250 bin lira yani. 250 bin lira. Tamam. 250 bin lira. Sen bu gece toplayabilirsiniz. İçinizde öyle zengin var bir kişi verebilir. Ama vermezsiniz. Ben biliyorum. Çünkü ben çok denedim bu milletin. Musa aleyhisselam işine döndü. Bunlar 50 vakit kılmaz dedi yani. Ben biliyorum bu milleti. Ama durumunuzu zorlayın. Allah'ın bütün nebilerine, rasullerine yardım etme sevabına tasattıkla bu mübarek gecelerde erişilir. Ben sizden para pul istemiyorum. Ama bu külliye dursun. Bura Bursa'ya hizmet edecek. Benim evim değil yerim değil. Allah'ın evi. Onun için şuralar hep alınsın da önümüz bacımız kapımız kapanmasa. Kapılarımıza başkaları gelmesin, girmesin. Biz rahat hizmet edelim inşallah. Onun için Allah rızası için tasadduk edin, hayır yapın. Bu yardımlar dernek tarafından e, toplanmaktadır. Evet, buyurun. allah Ekber, allah Ekber, La İlahe illallah allah Ekber, الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر لم تر كيف فعل ربك بعاد رمضان العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وزمود الذين جاب الصخر بالواد. فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ الشَّطَأَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فالحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر وصلى الله تعالى على سيدنا وملائنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه ومشايخنا الكرام الفاتحة